Nur'un ilk kapısı. Bu Risale'nin felsefeye vurduğu tokat, beşere zararlı ve dine olan felsefe kısmıdır. Beşere menfaatli ve diyanete dost olan felsefe değildir. Hem ecnevi kafirler tabiri, İslamiyet ve din aleyhinde çalışanlara aittir. Mukaddeme, Bismillahirrahmanirrahim. Gayet acip ve garip ve beni gayet hayrette bırakan bir hadise-i beyan edeceğim risale Nur'un birinci medresesi ve tarlası olan Barla Karyesi'ne 25 senelik bir müfarrakattan sonra aynen Meskat-ı Nurs Karyesi'ne karşı olan sıla Rahim'den daha ziyade bir saikle geldim. Gördüm ki, aynen Nurs köyü o eski medresem gibi ve Nurs'taki babamın aynı hanesi gibi ve hakiki Meskat-ı Nurs'a gelmişim gibi gayet hazin ve lezzetli bir haleti hissettim. Birden ruhuma baktım ki, eski Said'in ve yeni Said'in tarzı hayatını ve tariki hakikattaki tarzı hareketlerini ve Risale-i Nur'un tehlif olunan merkezlerini bilmek için Risale-i Nur'un tehlifine merkez ve dershane olmuş olan yerleri gezdim. Sonra gayet zevkli ve neşeli bir halet içindeyken, sekiz sene hiç gücendirmeden mükemmel bana hizmet eden Sıddık Süleyman bana bir kitap götürdü. Açtım, baktım ki eski sahip ile yeni Said'in birbiriyle münazara edip nefsi i emmareyi susturan ve şuhut derecesindeki hakikatları ihtiva eden 13 dersler olup bu 13 dersin doğrudan doğruya Kur'an-ı Mocizül Beyan'ın ayetlerinden aynen yakine yakını bir surette yeni Said'e ders olduğunu ve bütün bu derslerde doğrudan doğruya birinci muhafata sahip olduğunu gördüm. Küçük sözlerin ve bazı mühim sözlerin çekirdeklerini ve bir kısmının tam izahlarını içinde gördüm. Hususan bu Risalenin ahirinden bir parça evvel Risalet-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ait olan 19. söz gayet kısa olduğu halde, gayet büyük ve gayet kuvvetli olduğu için bu çekirdek olan Risale'ye aynen gelmiş. Demek o söz gayet önemli olduğu içindir ki aynen nurun bu yine girdiği gibi, nur mecmualarında da mükevreden yaş Bu eser bana çok ehemmiyetli geldi. Asla ve kat'a hatırıma gelmemişti. Bütün bütün bu eseri unutmuştum. Vücudunu hiç bilmiyordum. Sıddık Süleyman'ın 8 sene sadakatli hizmetinin tam bir yadigarın elinden onun gayet büyük bir hizmeti hükmünde kabul ettim. Bin barek Allah dedim. İşte şimdi Risale-i Nur'un bir fiil listesi ve bir listesi ve bir çekirdeği olan bu risalenin içindeki hakikatlar gerçi hem küçük sözlerde hem başka sözlerde bir derece yazılıdır. Fakat sayıda karşı Kur'an'ın birinci derti ve tam ilmiyyetin ve aynen yakın derecesinde bir meşruzaatı tarzında olmasından tevilindeki acemilikten gelen içindeki kusurata ve tekrara bakmayın. Nur şahitleri onunla şefseler İnşallah çoklar istifade edecekler Sayın Rusya. Bismillahirrahmanirrahim ve bihînestâîn. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Vessalâtu ve selâmü alâ hayr-i halkihi Muhammed ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn. Âmin. Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ve O'nun yardımıyla ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam, mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed'in aleyhisselatü vesselam ve onun bütün al ashabının üzerine olsun. Amin. Girince versin. <gülüyor> İllallah işlerâ minel mü'minîne enifsehum ve enbâlehüm bi'enne lehumul cennet. Allah mü'imlerden canlarını da mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın En Ey insan, nedendir ki şu azim ticarete girmiyorsunuz? Rabbi Kerim senin yanında emaneten koyduğu mülkünü senden satın almak istiyor. Ta ki zayi olmaktan muhafaza etsin. Hem bin derece kıymet yükselsin, hem bedeline büyük bir fiyat veriyor. Hem istifaden için senin elinde bakıyor. Hem külfet idaresini kendisi de ediyor. İşte sana beş merkebe her içinde kar. Halbuki ey gafi, ona satmadığından emanet ve fiyanet ettin. Hem bütün bütün kıymetten düşürttün. Hem bila faide senin elinde zayi olacak. Hem o yüksek fiyat elinden girecek. Hem senin zimmetinde günahıyla tekalif idaresi ve alami ile zahmeti i muhafazası kalkacak. İşte beş müthiş derecede hasaret içinde hasaret. Şu muameledeki vaziyetinle öyle miskin bir adama benzersin ki o adam bir dağda bulunur. O dağda öyle bir zelzele var ki, bütün emsalini sırayla derin derelere atıp, ellerinde olan her şeyi parça parça ediyor. Nöbet o adama gelmek üzeredir. Halbuki o adamın elinde bir emanet var. O emanet öyle bir makineyi, i i acibedir ki, o makine içindeki hesapsız mizanlar ve aletlerle nihayetsiz faydalar ve semereler verebilir. O elim halette iken gördü ki, makinenin hakiki maliki tarafından gelen bir adam belki gidin, senden bu emaneti satın almak ister. Ta ki bu dereye su kurtulma, faydasız kırılmasın, muhafaza etsin. Ve sen dereden çıktıktan sonra kırılmayacak bir surette yine sana teslim edecek. Hem o aletleri ve mizanlar geniş bostanlarında ve kıymetli maden ve hazinelerinde istimal edeceği için o aletler ve o mizanlar gayet kıymetler neticeler ve çok ücret ve senereler verirler diye. Bütün o karı sen alırsın. Şayet satmazsan kıymetsiz ve adi birer alet olarak kalacak. O acip ve nazik aletleri gayet baracık evinde ve küçücük haşin parlamda istimal edip kıracaksın, ateşe atacaksın. Hem sana büyük bir fiyat verecek, hem dağda bulundukça senin elinde kalacaktır. Yalnız yukarı kulpunu, yukarıdan indirdiği bir zincirle bağlamak ister. Ta ki sıkletini senden alıp sana ağırlık vermesin. Külfeti seni taciz etmesin. Eğer bey'e kabul edersen, seyidinin hesabıyla, onun namıyla ve onun izni dairesinde güzelce tasarlık et. Ne hüzün çek ve ne de halk Nasıl bir nefer atını devlete satar, kendi de asker olur, atının üzerine biner. Masarifi devlete ait. Keyif ve safhasını o nefer çeker. Eğer ölse, devletinin canı sağ olsun der. Şayet bu beş derece kârlı deyayı kabul etmezsen, beş derece sarıf içinde emanete kıyamet edeceksin. Zayi olunca mesuliyeti kazanacaksın. İşte temsili anladın. Şimdi hakikata bak. Evet o da arzdır. Miskin adam da fakir insandır. Zelzele de zeval ve Dere de kabirle âlemi i O makine havas ve cihazat ve letaif aletleriyle mücehaz, senin vücudu hayattarındır. Görüyorsun ki bunlar bozuluyorlar, faydasız gidiyorlar. Satın almak isteyen senin Halik'ındır. O Halik'ın Resulü vasıtasıyla der ki, şu emanetimi dünyasının senin malın imiş gibi bana sat, tazayi olmasın. Hem zararlı bir surette fena bulmasın. Sen baki ve meyvedar bir surette o malına tekrar kavuşabilesin. Hem o hayat içindeki cihazat, ve benim namım ve hesabımla istimal edildiği vakit nihayetsiz kıymetler ve hafif semeratı bakiye verecek. İşte o nizamlar ve aletler ise ve havas-ı insan getir. Mesela göz Allah hesabını istimal edilse şu kitabı tebiri Kainat'ın bir mütalacısı ve şu gel mevcudatın bir seyircisi ve şu masruatın çiçeklerinin bir arısı olarak ibret ve marifet ve muhabbet şehrinden yani banından, nur-u kalbe akıtıyor. Eğer nefis hesabına istiman edilse, zail, fani, bazı mehasini seyretmekle heves ve şehvetin adi bir hizmaktarı olur. Mesela, lisandaki kubu-i zai kasıtılsa, Rahim'in, hazail Rahmeti'nin nazırı ve nimetinin bir müfettiş ailesi hükmünde bir vazife vardır. Satılmazsa, mide tablasının bir kapıcısı hükmüne sukut eder. Mesela akıl satılsa, bütün künuz-u esma-ülahiyenin niftahı ve kainatın hakaitinin keşfi hükmünde bir cevher-i ve dali olur. Satılmazsa, mazinin âlam hazinanesini ve müstakbelin ehvali i bir çare beşerinin başına yükleten meş'um bir alet hükmüne düşer. İşte, bütün alat. Ve cihazat ve bunları kıyas et. Eğer o alat ve cihazat Allah'a verirse, baki birer elmas olurlar. Eğer verilmezse, fani birer şişe olurlar. En hasıl. Cenab-ı Hak sana verdiği kendi mülkünü, senden gali bir kıymetle satın alıyor. Yine senin için muhafaza ediyor. Ey beşer, bak! İki sada senin kulağına geliyor. Bir Kur'an hakimin saday semavisidir. Der ki, sat, kârlısın. اِنَّ دَارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Asıl hayata mezhar olan elbette ahiret yurdudur, diyor. Diğeri küffarın, felsefe-i medeniyyesinin vesvesesidir ki, sen kendine maliksindir. Seni, اِنْهِيَ اِلَّا حَيَاتُ dünya. Bizim için ancak dünya hayatı vardır, diyenlerden etmek ister. Bu münevver kuda ile şu müzevver dehanın maviyeynlerindeki farkı gör, ta kör olmayasın. Omen kânefi hadi ama kuvveti âhiret alma ve aban ve kim bu dünyada hakka karşı şükürlük ederse işte o ahirette de kördür ve yolca daha şaşkındır. Allahın mehdi aslata müstakim. Sıra kellezin en amte alayim. Gayr elmadub alayim alaallim. Allahım bizi doğru yola ile. Kendilerine nimet ve İslam'da bulunduğu peygamberlerinin ve onlara tabi olan sabih kullarının yoluna iler, gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Amin. İkinci des. Ve üzülfet <pizzas> el cennetül ilmiftekin ve burcuzet O gün cennet tatma sahiplerinin gözleri önüne getirilmiştir, cehennem de azgınları getirilmiştir. <amerga> ey insanı dahi, ey dünya için dini ihmal eden. Şu temsili, bir hikayeyi dinle, dünyanın hakikatini göresin. Eski zamanda iki kardeş vardı. Bu iki kardeş seyahate çıktılar, gitti de, ta yol ikileşti. O iki yolun başında bir adamı gördüler. O adam onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizame tebaiyet var. Ve o tebaiyet külfeti içinde bir emniyet ve saadet var. Sol yolda ise bir serbestiyet ve bir hürriyet var. ...ve o serbestliğe ve hürriyet içinde bir tehlike ve şekarlık var. İstediğiniz yola gidebilirsiniz. Güzel boylu kardeş sağ yola tevekkentü Allah bah gitti... ...ve o hafif külfeti ve nizam ve kanunu kabul etti. Su-i sahibi, azade ser kardeş, serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen gayet ağır bir vaziyette gitti. Biz de hayalen bunu takip ediyoruz. İşte, Dağ ve sahradan gide gide, ta hali bir sahraya dahil oldu. Birden müthiş bir sadağı işitti. Baktı ki, dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp kendisine hücum etti. O da kaçıp, altmış aşın derinliğinde susuz bir kuyuya yaras geldi. Halfından kendini içine attı. Yarısına kadar inmekle kuyunun duvarında göğenmiş bir ağaca rast geldi. O ağacı tuttu, döndü ki, o ağacın iki kökü var. Biri siyah renkte, diğeri beyaz renkte iki fare. O iki köke musallaf olup kesiyorlar. Yukarı baktı. Aslan kuyunun başında nöbetçi gibi bekliyor. Aşağıya baktı. Dehşetli bir ejderha kuyunun içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıda, ayağının yakınına kadar gelmiş. Ağzının genişliği ise bir ilim, yani kuyunun ağzına benzer. Kuyunun duvarına bakar, ısırıcı, muzur haşarak etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Lakin harikadan olarak cevizdenlara kadar çok muhtelif ağaçların meyveleri ve yemişleri var. Su-i ve su-i talihinden bu dehşetli hâlâtın adi ve kendi kendine olmuş bir şey olmadığını anlamadı. Ve bu ince iş içinde, iş olduğunu intikal etmedi. Kalp ve ruhu ve akıl ve le taifi bu elin ve dehşetli vaziyetten tergah ve figan ederken, Nefs-i nefsani ile tecahül etti. Kalp ve ruhun ah ve emin ve fizarından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bostanda bulunuyor gibi o meyveleri yemeye başladı. Fakat o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzur gibi. Bir hadis-i kutsiyede Cenabı Hak buyurdu ki: "Ene inde zanni abdidi. Yani kulum beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim. Şu bedbah adam da su izanı ile gördüğünü hakikat terakkî etti öyle muamele gördüğünü görüyor. Ne ölür ki kurtulsun ve ne de elemsiz kalır yaşasın. Şu miskin ahmak fehmetmedi ki bu tılsımlı ve acit işlerde tesadüf mümkün olmaz. Biz de şu meş'umu şu azapta bırakıp döneceğiz. Mübarek ve gümünlü diğer kardeşin arkasından gideriz. İşte şu zat hüsnü siretinden maaşı hüsnü zannıyla ünsiyet ederek yolunda gidiyor. Bak nasıl hüsnü nazarıyla Kardeşinin mahrum kaldığı bostandan istifade ediyor. Şu bostanda çiçek ve yemişlerle beraber murdar ve müstakızer şeyler de bulunur. Bu kardeş ise bu güzel şeylerden istifade etti. Münevvesata bakmadı, istirahat etti. Evvelki meşhum kardeş ise murdar şeylerle meşgul oldu, midesini bulandırdı. Sonra bu güzel huylu arkadaşla gitgide öteki kardeşi gibi bir sahray azime dahil oldu. Birden gücüm bir aslanın sesin ışıktı, korktu. Lakin, kardeşinden daha az korkmuştu. Zira o aslanın Saharan Sultanı'nın bir memuru olduğu ihtimali kendisine teselli verdi. Lakin yine kaçtı. Altmış aşınlık derinliğinde bir bi'li muattalaya, yani susuz bir kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Ortasında duran bir ağacı tuttu. O da kardeşi gibi gördü ki iki mahluk, o ağacın iki kökünü de tesiyorlar. Sonra baktı, yukarıda arslan, aşağıda büyük bir yılan var. Yılan geniş ağzını açmış, ayağına takavrıp etmiş olduğunu gördü. Bir çare o da halkından tedehmiş etti. Lakin onun dehşeti, kardeşinin dehşetinden çok derece daha affetti. Çünkü güzel, hüsnü zannıyla ve tehniyle bu umuru acibeyi birbiriyle alakadar ve bir emirle hareket eden gibi görmekle anladı ki, bu işlerde bir kısım var. Bunlar bir hakimin emriyle dönerler. O hati hakim ona bakıyor, tecrübe ediyor. Onu bir maksat için davet ediyor. Şu tatlı havs'tan bir merak meşret etti. Merakı da, acaba beni tecrübe edip ve kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yolla, böyle acip bir maksada beni sevk eden kimdir? İşte şu merak marifetten sahibi tınsığının muhabbeti meşret etti. Ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Lakin meyveleri ayrı ayrı, çok ağaçların meyveleridir. O vakit tamamen korkusu zail oldu. Ve o vakit anladı ki, bunda bir kısım var. O bunlara hükmediyor. Zira mümkün değil. Bu incir ağacı böyle çok ağacın meyvesini versin. Belki o ağaç liste, belki listedir. Gizli olan hakimin var hem o melik Kerim'in misafirlerine ihzar ettiği çeşit çeşit ekmeğe işaret eder. Ve o taanların numuneleridirler Onun bu muhabbetinden tılsımı açmak talebi ve tılsım sahibini razı etmek arzusu meşref etti. Birden miftah ona ilham edildi. O da mida etti ki, sana itimat ediyorum ve her şeyi senin için terk ediyorum ve yalnız seninim ve seni istiyorum dedi. Birden kuyu duvarı yarıldı, şahane ve nezih bir bahçeye bir kapı açıldı. Aslan ve yılan da iki muti hizmetkârı dönüp onu o bahçeye girmek için davet ettiler. Hatta o aslan kendisine musaffar bir ak mesavesine döndü. İşte ey hayal arkadaşım, bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene et. Evvelki bedba her vakit yılanın ağzına girmeye muntazırdır, şu bakiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet ediliyor. Hem evvelki bedbahtın elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Bu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı ve makbub bir hav ve şev ve market içinde varaydı seyrediyor. Hem o bedbaht vahşet ve yeis içinde asap çekiyor. Şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyat içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht Vahşi canavar düşmanlarının vücudlarına maruz bir mahrus hükmündedir. Şu bahtiyar bir aziz misafirdir ki, misafir olduğu Melik-i Kerim'in acit hizmetkarlarıyla ünsiyet ediyor. Hem o da bah. Zehirli, leziz yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler asıllarına müşteri olmak için numunelerdir. Tatmaya izin var, hayvan gibi yemeye izin yoktur. Şu bahtiyar ise kadar, işi anlar, yemesini tevhir eder ve intizarla telezzüs eder. Eğer bedbaht kardeş olmamak ve bahtiyar kardeş olmak istersen Kur'an'ı dinle, muti ol ona yakış ve itaat et. Eğer şu hikaye temsiliyedeki dekaiti fehmettin ise, hakikatı ona taklit et. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini de sen istihraç et. Bak, o iki kardeş ruhu müminle ruhu kafirdir. Kalbi salih ile, kalbi fasıktır. O iki tarih ise tarih-i Kur'an ve imanla, tarih-i isyanla tuğuyandır. O yoldaki bozvan ise cemiyet-i beşeriye içinde muvakkat hayat ictimaiyedir ki şer ve hayır, çirkin ve güzel karışıktır. O sahra ise arz ve dünyadır. O arsan ise ölüm ve etendir. O bir kuyu ise beden insan ve hayattır. O altmış arşın derinlik ise, vasatı ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir. O ağaç ise, müddet ömürdür. O beyaz ve siyah iki fare ise, gece ve gündüzdür. O ejderha yılan ise, ağzı kabir olan âlem berzaha giden yoldur. O haşerat-ı ise, beliyeler ve musibetlerdir. O ağaçtaki yemişler ise, ni'am-ı ki, niam-ı listesi ve ihzar edici müşabihleri, müşterileri, meyve cennete davet eden numuneleridir. O ağaç, birliğiyle beraber başka başka yemişler vermesiyle, sitte-i kudrete ve haten-i rububiyete ve Tulay i uluhiyete işarettir. Çünkü bir şeyden her şeyi yapmak, bir topraktan bütün meyveleri yapmak, bir sudan bütün hayvanları etmek bir basit gıdadan bütün cihazatı hayvaniye icat etmek, hem her şeyi bir şey yapmak, bir zihayatın dediği gayet mütebain taamlardan bir lahm-ı et ve bir cilb bir basit nesç etmek, dokumak gibi sanatlar. Ehat ve sanat olan sultan-ı ezen ve ebedin sikkeyi i hassasıdır, fatim mahsusasıdır, taklit edilmez bir tobrasıdır. O zehirli bir kısım meyveler ise, Lezaiz-i Otursun ise, sırrı imanla açılan, sırrı hikmet-i O mifar ise, Ya Allah ve La İlahe İllallah ve Allahu La İlahe İllâ Hüvel Hayyul Kayyum. Allah hâlâ ki, ondan başka ibadete layık, hiçbir ilah yoktur, o haydır. Ezeli ve ebedi hayat sahibidir, o kayyumdur. Varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi, bütün eşya O'nun yaratmasıyla... ...ve tedbiriyle devam eder... ...ve vücutta kalır, vaka bulur... ...kelimeleridir. O suğban ağzının... ...yani yılan ve ejderha ağzının... ...bostan kapısına inkılabı... ...kabri işarettir. Ki... ...kabir, ehli dalalet ve tuğyana... ...vahşeti misyan içinde... ...zindan gibi bir verza... ...ve suğban batma gibi... ...dar bir mezarı açılan bir kapı olduğu halde... ...ehli Kur'an ve imana... ...dehliz-i cinandan rahmeti rahmana ve zindan dünyadan bostan ve bekaya açılan bir kapıya döner. Ve o müthiş arslanın munis bir hizmetkârı ve musahhar bir ata dönmesi ise mevte işarettir ki, mevh ile ehl-i bütün mahbubatından emin bir firak ebedi içinde, kendi cenneti kâzide dünyeviyelerinden ihraç ve vahşet ve intirak içinde zindan mezara ikhal ithal olundukları halde, ehli hidayetle hidayet Kur'an için, o mevk oldukları ahlaklarına misal ve hakiki vatanlarına busul ve zindanı dünyadan dostan-ı cinana davet ve Mennan mennam, deyyan ve Rahman'ın rahmetinin fazlından hizmetlerine mukabil ahz ücret etmelerine vesile edir. El-Hâsıl. Hayat-ı esas maksat yapan, zahiren cennet içinde olsa da manem cehennemdedir. Hayat-ı Bâhge'ye müteveccüh olan zat ise... Saadet -i dâreyn <gülüyor> saadet-i dâreyn-e mas'habdır. Allahümme j'anna min ehl-i Kur'an vel iman, âmî. Allahümme. Bizi ehl-i saadet ve ahli Kur'an ve imandan olmayı nasib et, âmî. Üçüncü ders. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاقِ الْدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytanda Allah'ın azabını unutturup sadece affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. Ey gururlu mağrur gafil sana ne olmuş ki? Müslümanları ecanik tarzında hayat-ı bana davet edersin. O hayat uyku içinde bir lüb ve heva içinde bir dehilden başka bir şey değildir. Hem ne oluyorsun ki keyiflerine kafir gelen helal ve tayyibat dairesinden teşvik teşrif ederek, dinin ihmaline veya dinin bazı kâirinin terkine sebebiyet veriyorsun. Ve muharremat ve hadisat dairesinde duhule teşcih ediyorsun. Ey mümessiz, bilir misin? Misalin neye benzer? O derece belahet kesbetmiş bir sarhoşa benzer ki, arslanı attan, bar ağacını salıncaktan, Cerahatlı yarayı kırmızı gülden fark etmez. Hem öyle zannettiği halde müslük vaziyetine alır, musluk pavarını takılır, müthiş bir vaziyete düşmüş bir çare bir adama ders verir. Bazı muzakirfati ve aldatıcı hevesatı ve bazı ira etmekle. o bir çare adamı baştan çıkarmak ister. Çare icad kararlı etmez. İşte o adam. Şöyle bir vaziyettedir arkasında her an ona hücuma müheyyah bir arslan vuruyor. Önünde bir dar dikilmiş onu bekliyor. Sağ tarafında derin bir yara açılmış. Sol canibinde yüz üç bir çıban, cerahat akıttırıyor. Şu vaziyetle beraber mühim bir sefere sevk ediliyor. Şu adam ise bu müvesbesin tamamen zıddı olan bir hayırlı hak zatın bir iki ilacı elde etmiş. Eğer güzelce istimal etse o iki cerahat iki adet raihalı gül olur. Hem o mübarek zatın işaretiyle iki kılsın bulmuş, kalp ve lisanına katmış. Eğer güzelce istiman etse, o müthiş aslan, musahhar bir ata döner ve ona güner. Bir kelim-i ziyafetine gider. O dar ağacının ipi dahi, seyir ve tenezzüye alet ve salıncak olur. Halbuki şeytan onu sarhoş etmek ister. O müthiş vaziyetteyken, şeytan insi o adama derdi bırak bu at bu ilaçları, gel keyif edelim, beraber oynayalım, şu lezaiz ve güzel suretlerden istifade edelim, ömrümüzü hoş geçirelim. Diğer mübarek zat kendine diyor ki, Ey çareyi i necatı bulmuş musibetsizli adam! Şu boş boğaza ki, ilaçların hıfzı ve tılsımların muhafızası lazım. Kelim-i Rahim'in müsaade ettiği daire-i meşrua keyf lezzet hayatıma vâfidir. Hem hakiki lezzetle saadet şu daire haricinde mümkün değildir. Hem peki, de bu ölüm aslanını öldürmek, ve ve zavari izale etmek, ve acz ve fakr yaralarını beşerden kaldırmak çaresini bulmuşsam, yani dünyayı cennete ve arz faniyi arzı arz-ı ve acz-ı beşeriyi bir iktidar-ı mutlakaya tahvil, ve nihayetsiz fakr-ı beşeriyi bir günay-ı mutlakaya kalp etmek çaresi varsa söyle bilmeyelim. Yoksa çareyi necatını bırakıp sana aldanacak senin gibi bir sarhoş lazım ki gülmeyi ağlamaktan, bekayı fenadan, derdi dermandan, hevai kudadan fark ve kendiniz etmez olsun. Ben ise o mübarek zatın sözünü dinlerim. Hasbunallahu enyimel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir der kılsın ve ilaçları hürsederim ve hırzı can ederim. Eğer şu temsilin sırrını anlayıp, hakikatın suretini görmek istersen dinle, şu balalet ağrı ve sefahet medeniyetin şahitleri ve idlan edici sakin felsefenin talebeleri, acip bir harasat ve pek garip teferunlukla sarhoş olmuşlar. Sonra gelip besiselerle, Müslümanları ecnebilerin adatına davet, Veter ki, şair İslamiye'ye teşrit ediyorlar. Halbuki her şairde nur İslam'a bir şuur ve bir işar vardır. Kur'an-ı Hakim'in kilmizleri ise bunları mukabele edip derler ki, Ey dalalete dalmış gafiller, dünyadan mevfi, insandan az ve haklı kaldırmak çaresi varsa, dinden ve dinin şairlerinden istina edebilirsiniz, yoksa susunuz. Zira ölüm, acz, zeval, fakr sefer gibi ayet teklifinde, yüksek sadalarıyla, dinin lüzumuna ve şa'irin iltizamına davet ediyorlar. وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ayetlerini rahat ediyorlar. Ve beşerin başında dört beş cihette her biri birer meleki rah gibi naralarıyla beşeri ikaz edip, Kur'an'a davet ederlerken, sizin vesveseleriniz bunlara nispeten sivrisinek sadası gibi kalır. Evet, hakikat bin göz sahibi böyle mukabele eder. Der ki, arkama bakıyorum, görüyorum ki ecel aslanı arkamda duruyor. Daima beni tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an sadasını dinlesem, o aslan güzel bir ata, o firak ise buraka dönerler. Beni rahmeti rahmana, vusule, ...ve Seyyid-i huzuruna, isale vasıta olurlar. Yoksa yırtıcı birer canavar... ...ve beni bütün sevdiklerinden ebedi firakla teklif edici... ...birer eset hükmünde kalırlar. Sonra önüne bakıyorum, görüyorum ki... ...gece gündüz dönmesinden... ...kena ve zevalin âlatı sallanıyor. Hem o ve usurun emvacından... ...firaklar ve helaketten zevaller temellik ediyor şu aletler beni ve hem bütün sevdiklerimi mahvetmek için dikilmiş bir dar ağacı görülüyor. Eğer sen iyi kanıyla irşad Kur'an'ı bilmesen o müthiş aletler salıncak ve merakide ve seyir ve tenezzühe dönerler ki dünya denizinde, zaman selinde hayal ve aklı beşer onlara güner. Cenabı ı kadir tecelliyatı şu onu şuunat sanatını müşahede ederler. Evet, Kur'an gösterir ki şu mevcudat seyyale, Halık-ı esma-i aynaları ve kalem-i kudrekenin elvahı müthavvilesidir. Bunların tahvilinden tecedüdü sanat-ı rabdaniye ve cilve-i cemali mücerred-i esma-i ilahiye müşahede edilir. Meraya'nın kabeddülünde cemali esma tazelenir. Sonra, sağ tarafına bakıyorum, görüyorum ki, nihayetsiz bir takr ...ve hassiz bir ihtiyaçtan dehşetli bir çıban duruyor. Zira en aciz bir hayvandan daha aciz... ...ve bütün hayvanattan daha fakir olduğum halde... ...dünya kadar ihtiyacım var. İktidarım ise bir serçik kuşunun faaliyetinden çok aşağıdır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in şifa-i kafisine itimat ederek tedavi etsem... ...o elin müziç fakr, rahmetin ziyafetinden gelen leziz bir şeyke... ...ve semeratından gelen latif bir iştaha döner... Şu acz ve fakın lezzeti, isteyna ve kuvvetten gelen lezzetin terkinde bir lezzet verir. Sonra ufak, gayet müziç, elemli zillet ve tezellüle vasıta bir yara olarak kalır. Sonra, sol tarafıma bakıyorum, görüyorum diye nihayetsiz bir acz ve o hassiz acizden meşret eden derin bir yaram var O mutlak aczimde, kalp ve ruhumun ve aklımın cihetinden hassiz darbeler bana vurulabilir. Şu elem ise, Lezzeti, hayat dünyeviyeyi cidden izane eder. Eğer teslimiyetle, Kur'an-ı Kerim'in dersini dinlesen, o azim bir tespereye döner. Beni sınr-ı tevekkülle, öyle bir kadir mutlaka istinada davet eder ve öyle bir noktayı istinada buldurur ki, o noktada, bütün adadan en ü eman-ı temin eder. Evet, emrikün malik. Ve bütün eşya ona mı sakhar. Ve olan bir sultan-ı cihana, Aciz tezkeresiyle iskinadeden eden adam ne gibi şeyden perva eder? Yoksa müthiş aczimle merhametsiz ve hassiz düşmanlar içinde pek çok ızdırak çıkmaya mecbur kalacağım. Hem halime bakıyorum, görüyorum ki ben misafirim, uzun bir sefere sevk ediliyorum. Yolum kabir, benza ve haşif üstünden geçip ebedül abada kadar gider. O karanlık yolda zat ile ziya ister. Halbuki Kur'an haricinde hiçbir akıl ve ve hiçbir ilim ve felsefe o yolun zulümatını izale edecek bir nur. Ve o uzun sefere zaaf olacak bir rızık vermiyor. Ancak onu ışıklandıracak yalnız Şems-i Kur'an'dan ihtivas edilen ziyadır. Ve o sefere zaaf olacak yalnız hazine-i Rahman'dır. Ve belalet-i Kur'an ile ahz edilen gıdadır. Ey gafil ve eğer bu mecburi seferden beni halat edecek bir çare bulmuşsan söyle. Fakat bulduğun çare katiyut tariklik olmasın. Çünkü intar ve dalalet. Ancak kabrin ağzında, zulümat adem abatta, sukutu kabul etmek olduğundan şu katiyut tariklik çok defa uzun seferden daha müthiş ve daha korkmuştur. Madem çaresi yok, öyle susuz. Ta Kur'an-ı Hakim dediğini desin. Acaba... Bu beş müthiş azap kapılarını kuran Hakim'in beş saadet kapısına tahvilinden meşref eden lezzet ve saadet maneviye mukabil gelecek. Dünyada bir lezzet ve saadet var mıdır? Mesela firak-ı ebediyye kapısının Risale-i Hakikiyye kapısına intilabı her lezzetin tevkirdedir. İşte kitab-ı alemin bu ayatı hamsesinin her biri, her bir beşerin başında bu hakikatları okuyor. فَلَا تَغُرْغَنَّكُمُ ve la وَلَا يَغُرْغَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ İşte bu beş hatibin yüksek ikazlarını dinleyen nasıl sana tabi olacaktır ve sözüne uyacaktır. Evet ey gururlu ve mağrul adam, senin meşrebini ihtiyar edecek öyle bir sarhoş lazım ki, ya şarab siyaset veya hırs şöhret veya dikkat-i cinsiye veya zındıkay-ı felsefe veya sefahete medeniyet veya gurur ve emanetiyet veya derdimi aşık gibi. Üskürat-ı maneviyeyle zarar ve nefsimi fark etmeyecek derecede sefroş olsun. Halbuki insanın başına inen müthiş darbeler ve beliyat ve beşerin yüzünü tokatlayan şu ehval ve musibat elbette şu sefili başardan kaçırıp, beşerin aklını başına toplantılacaktır. Ey kalsı kesefi! Demek ki, ben de frenk gibi olacağım. Dikkat et! Sen frenk gibi olamazsın. Zira bir frenk Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam kabul etmezse de İsa aleyhisselam ve Musa ve vesair enbiyaları bir derece kabul edebilir. Ruhunda maliyata medar kendince bir esas kalabilir. Fakat sen, Peygamberi ahir zamanın aleyhissalatü vesselam derslerini tek ettiğin dakikada senin ruhunda nihayetsiz bir tahribe, bir boşluk, bir karanlık teyda olacaktır ki hiçbir kemalat ve ahval-i ve mesuliyete yer kalmayacaktı. Meğer insaniyetini söndüresin. Ve zamana bu mukalliyet sırf bir hayvan olasın. Ve hayvan gibi bir müvakkat, muzahharat lezzeti göresin. Halbuki insan, müstakbelin ehvali ve mazinin ahzani ile diriftan olmuştu Bu ikisi onu tek ciddi düşündürür. Başını mütemadiyen döverler. İnsanı mutak ve hüzünden kurtarıcı tek bir medetkar var. O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Eğer bütün hayvanattan daha şefik, daha zelil, daha ahmak kalmamak istersen sükût et. İmanın kulağıyla, Kur'an'ın beşaretini ve şu ilanlarını dinle. Ela <gülüyor> inne evliya'llahi la havfun aleihim ve la hum yahsanun. Ellezina amenu ve kenu muktekin lehum min fil hayati dunya ve fil ahira. La azim Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Onlar iman eden ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan hatta ehlidir. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik olmaz. En büyük kurtuluş işte budur. Üçüncü dersin zehri. Ey said kasır, aciz ve fakir, bilmelisin ki, senin mahiyet nefsinde nihayetsiz bir kusur, nihayetsiz bir aç, nihayetsiz bir fakir, nihayetsiz bir ihtiyaç, nihayetsiz aman edilmiş Cenab-ı fatir Hakim nasıl ki açlık ve susuzluğu midene vermiş, ta ihsanatını ve lezaizi i nimetini tanıyasın, onun gibi seni kusur, refak ve ihtiyaçtan tehdit etmiş, ta mirsad-ı kusurunla Fatir-i Zülcelal'in seradikat-ı cemal ve kemaline, ve mikyas-ı fakrınla derecat-ı gına ve rahmetine ve mizan-ı aczinle meratib-i iktidar ve kibiyasına ve ihtiyacatın temeddülüyle enva-ı niam ve ihsanatına bakabilirsin ve tanıyasın ve vazife-i eda edesin. Bundan bil ki gaye-i fıtratın ubudiyettir. Ve ubudiyet odur ki sen, Hatır-ı dergah rahmetinde estağfirullah ve Subhanallah ile kusurunu ve hasbunallah, ve elhamdülillah ile fatrını, ve Allahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah ile, ve istindaklı azzini ilan etmek, ve aynî ubudiyetinle cemal-ü rububiyetini izhar etmektir. Dördüncü ders. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَكِ نَعِيلٍ وَاِنَّ الْكُجَّارَ لَكِ جَحِيلٍ İhlas ile kulluk edenler nimetlerle dolu cennet içindedir. Günaha dalan kafirler ise cehennem ateşinde ateşindedir. ''Ey Said-i Gafil, herkes için şu hayat denilen süratli seferde kabri iki yol vardır. O iki yol uzun ve kısalıkta müsavidirler. Lakin birisinde zararsız olmakla beraber bir menfaat-ı azime olduğu, mütevatif ehl-i şuhud ve ihtisasın şehadet ve icmalarıyla sabittir. O yolun on yolcusundan dokuzu, o menfaat-ı azimeye nail olduğu, yine ehl-i şuhudun tevatürüyle sabittir.'' İkinci yol ise... İttifaken menfaatsız olduğu halde, pek azim bir zararı olduğu, ehl-i hibre ve şuhudun icma ile sabittir. Bu ikinci yolda, onda dokuz ihtimali zarar vardır. Şu tehlikeli yolu ihtiyar edenler, بَلَّهْ ve لَا ki Zahiri bir hafiflik için silah ve zadı beraber kaldırmıyorlar. Vaka bir batman ağırlıktan kurtuluyorlar. Lakin bilmiyorlar ki kalpleri yüz batman minneti kaldırıyor pantarlarla ehval ve mekavifi ruhlarına yüklüyorlar. Temsil makul şeyleri mahsus gösterdiği için şu hakikati bir misalle izah ve beyan edelim. Mesela sen istiyorsun ki şu şehirden İstanbul'a gireceksin veyahut ona gönderiliyorsun. Fakat yolunu sen ihtiyar edeceksin. İşte İstanbul'a giden yolun biri sağda, diğeri solda. Bu iki yol uzun ve kısalıkta müsavidir. Bu iki yolun birisinde menfaat ve zahiri bir küffet var. Yerinde zarar ve suri bir fitbet var. Sağ taraftaki yoldan gitsen bir ittifak zararsızdır. Ehli ihtisasın icmaıyla bir menfaat azimeyi kazanacaksın. Yalnız her düşmana mukabele edecek, her bedanın hülasasını cami, dört kıyyelik bir çanta ve iki kıyyelik bir silah diye mecmu'u bir batman ağırlığı kaldıracaksın. Lakin ruh ve kalbin minnet ve Haşit sıkletlerinden kurtulacaksın. Herkese dilenci ve her şeyden çekinmekten kurtulacaksın. Sol taraftaki yol ise milyonlar ehli şuhudun şehadetiyle azim zararlı olduğunu ve muvafık ve muhalifin ittifakıyla menfasız olduğunu ve bu yola gitsen yalnız bir hıbfet zahiri ve bir suri serbestlik var ve o lazım olan silahı almayacaksın ve o elzem olan zâd-ı lezîzi terk edeceksin. Lakin bu zahiri hıbfetin sana gayet ağır mal olur ki, ruhunun omuzuna yükleyeceği iki kıyelik silah bedeline korkudan gelen kantarlarla ağırlığı taşıyorsun. Ve zahırına yükleyeceğin dört kıyelik zade bedel, yüzer batman minneti o kalbini yükletirsin. Böyle yollarda adi bir muhbirin zayıf bir ihbarı nazarı itibara alınır. Halbuki tevatur derecesinde kamil, şahit sadıklar ihbar ediyorlar ki, Yümlü imanla yemin cihetinde gidenler, müddet seferlerinde emm-ü Şehre yetiştiklerinde on yolcudan dokuzuna herhalde bir nefsi azim vardır. Hem ihbar ediyorlar ki, banalet ve batalet ve belahet şomuyla, uğursuzluğuyla. Sol yolda gidenler, müddet seferlerinde açlıkla korkudan azim bir ızdırap çıkıyorlar. Her şeyden titriyorlar. Çünkü acizleri içinde zayıftırlar. Her şeye tezellül ederler. Çünkü fakirlikleri içinde mutlaştırlar. muhtaçtırlar. Şehre yetiştiklerinde bir iki tanesini müstesna ya hapis veya katledilirler. Şimdi edna bir aklı olan, ihtimale zarar bulunan yolu, zararsız yola bir hikfete zahiri için tercih etmez. Nasıl oluyor ki? Kendini mükemmel ve akıl zannettiği halde öyle bir yolu tercih eder ki o yolda yüzde 99 dokuz zarar ihtimali vardır. Hem öyle bir yolu terk ederdi. %99 yüzde azamın net ihtimali o yolda vardır. Acaba niçin bunu terk? Onu tercih ederler. Sırf tembellik için, yalnız sureten ciddi bir hikmeti zahiri için. Halbuki külliyetli bir sıkleti çekerler. İşte misali anladın. Hakikatı şudur ki misafir sensin. İstanbul alemi ahirette benzahtır. Sağ yol tarih ki Kur'an'dır ki imandan sonra sanata yani namazı emreder. Sol yol tarih ki ehl-i ve tuğyan'dır. ehl dediğimiz ehl-i hibre, ve evliyadır. Çünkü hakiki veli, Zevki şuhudi sahibidir. Aminin itikad ettiği gaybi şeyleri bazen veli, aynı şeyi gözüyle veyahut kalple görüyor. Silah ve zâd ise iman-ı billahdan neşet eden tevekkül ve itimattır ki, bütün mehalik vahacata karşı bir nokta-ı istinad ve bir nokta-ı Evet bir kadiri hafiz-i alime ve bir ganilli kerim-i rahime etmekte öyle bir nokta-ı istinad ve bir nokta-ı bulunuyor ki o noktalar. Kelimeyi i tevhirden zınnında münderic, o da namazda mündeniş, o da ubudiyetin içinde, o da teklifin zınnındadır. Demek ubudiyeti iltizam eden derecesine göre tenezzül ve tezellülden kurtulur. Her şeye tezellül, her şeye dilenci olmaktan necaf bulur. Çünkü La İlahe illallah kelimesi i ifade eder ki, nef ve zarar verici ancak Allah'tır. Ve hem zarar ve nef de onun ismiyle gelir. Beşinci daiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُمْ وَلَعِذٍ وَإِنَّ الْدَارِ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِّ Bu dünya hayatı bir oyunla oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayatı mazhar olan ise ahiret yoldudur. Ey ihtiyarsız, surat ve kadre haşre, ebede giden Sa'im ve Şafi, bil ki, uzun kısalığın ismetinde, iki hayatın levazımatını kısir etmek için, malik Kerim sana bir sermaye ömür verdiği halde, sen o sermayenin kısmı azamını, Hayat-ı vahiyyeye nisbeti bir bahbin bir katre seraba nisbeti gibi olan şu hayat-ı katresinde zayi ettin. Eğer aklın varsa elde kalan kısmının yarısını veya üçte işte birini veya la akal onda gibisini demiz gibi hayat-ı vahiyyeye sahfet. Yoksa eyvahlar olsun diyeceğin bir zaman gelecek. Acayipten ki senin gibi ahmaklara atil ve zîfunun demiliyor. Şu temsili günler. Mesela. Şu bir hizmetçi kuldan daha ahmak görünüyorsun ki, onun sevgili kerimi ona bir 24 altın veriyor. Onu burdurdan Antalya'ya, oradan Şam'a ve Gemel'e gönderiyor ve evrediyor ki, ''O altınları levazılı seferinde sarf et, lakin Antalya'ya kadar. Cebren iki gün yayan gideceksin. Yani bir nevi ihtiyarın var, o altınları bir şeyle sarf etsen de, etmesen de yine gideceğin yere yetişebilirsin.'' ''Lakin Antalya'dan sonraki sair menzillere gitmekte bir cihette ihtiyar senin elindedir. Eğer bir vesika veya bir bilet alabilir ve bir vapura veya bir trene veya bir kalyaraya dinebilirsen, bir aylık mesafeyi bir günde kat edebilirsin. Yoksa hem yayan hem yalnız hem mütehayyir hem matyup bir surette yoluna devam edeceksin.'' Halbuki o eble ahmak yolcu 23 altınını iki günlük mesafede sarf etti. Ona denildi ki, şu baki kalan bir altını o uzun yolun için bir zat ve bir bilete ver. Ümit edilir ki sevgidin sana merhamet eder, rahatla gidersin. O dedi ki, yo lezzet-i terk etmem, bir ihtimal var ki fayda vermez. Ona denildi, acaba bu derece belaet olur mu ki senin aklın sana nasıl fetva veriyor? Yarım malını bin adam iştirak eden bir piyango kumarına atarsın. Halbuki o kumarda bin ihtimalden bir ihtimalle belki bin lirayı kazanabilirsin. Hem nasıl oluyor ki? Şu menfaat perest aklın sana tatlığa vermiyor ki, 24 parçamalından tek bir yüzünü verirsen, binde 999 ihtimalle tükenmez hazinelere zafer bulacağını, milyonlar ehli hibre ve ehli ihtisasın şehadatıyla hakliyet kest Halbuki böyle cesim menfaatler için, bir tek âminin ihbarı dahi nazar-ı itibara alınır. Halbuki muhbirler, mev'i beşerin şumuz ve nücumu hükmünde mütevatir ehl-i şuhutturlar ki o müsbitlerden ikisi binler ehl-i ve nünkirlere tercih edilir. Çünkü hilal Ramazan'ın rüyetini dava eden iki şahit, binler nafi fikirlerin hükmünü ispat eder. Şöyle ehli i şuhudun ihbaratı nasıl oluyor ki sana tesir etmiyor? Cehalet ve gafletin ne kadar kalanlaşmışım. Ey tarik-ü salat! Misali anladınsa hakikati dinle. O abdi i misafir sensin. Burdur dünyadır. Antalya bir, Şam berzeh ve haşirdir. Yemen mabadul haşirdir. 24 lirada 24 saattir. Sen o 24 saatin 23'ünü, şu hayat-ı fâniyeye bila tereddüt ve bila terba sarf diyorsun. Pek uzun seferin için elzem-i zat olan beş vakit namazın edasına, bir saatin sarfında tehavun gösteriyorsun. Yani anı anlat taklamıyorsun. Hatta sarf ettiğin vakitte bir hisse de dünyayı çıkarıyorsun ki, namaz içinde dünyanı da düşünüyorsun. Hallâ-ı Kerim'in bu kadar az bir şeyler, şu kadar büyük şeyleri sana verdiği halde, sen yapmazsan, senin bu insafsızlığınla cehennem sana layık olmaz mı? Ve sen ona müstahak olmaz mısın? Ey gafil ve ey harikussalat! Azzilu bis salati kablel fevk ve bittevdeki kablel mevk. Vakti çıkmadan önce namaza, ölümden önce de tevbeye koşanırsın. 6. ders. Bismillahirrahmanirrahim. Ma esâbeke min hasenetin temin Allah ve ma esâbeke min seyyiyetin temin nefsidir. Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır sana her ne kötülük gelirse o da kendi kusurun sebebiyledir. Ey zaafıyla beraber mağrur ve işlemediği şeyle mütehirliği çare sahip. Senin fahir ve gurura hiç hakkın yok. Çünkü senin nefsinde kusur ve şerden başka yoktur. Eğer hayır olsa o hayır da cüz-i ihtiyarın gibi cüz'idir. Lakin demek ki şerbin de cüz'idir. Hayır, sen o cüz'i ihtiyarınla bir şer ve işleyebilirsin. Çünkü sen İçlediğin bir kusurla senin maksuduna müteveccih olan sahip esbabın semeratı sahlerini hükümden ıskat ederek bir hasaret hükümleyeye sebep ve bir hacaleti daimiye müstahak bulursun. Hakikat böyleyken şeytanın bir cihette şakirde olan nefsin kaziyenin aksine olarak hayrı külli, şerri cüz'i tasavvur eder. Firavunlaşırsın, bilir misin? Misalin neye benzer? Mağrur, ahmak bir adam bir gemiyle ticaret eden bir cemaate şerif olur. O cemaatin her biri bir kısım sermaye verip gemide bir vazifeyi de ruhta eder. Herkes kendi vazifesini ifa eder. Yalnız o mağrur hareket-i setineye meda vazifesini fert ederek geminin harkına sebebiyet verir. O cemaatin hepsi bin lira zarar ederler. Ona denildi. Hak olan odur ki bütün hasareti sen çekeceksin. Çünkü bizim sayemizi de taba ettin. O dedi yok. Kabul etmem. Belki bu hasaret taksim edilerek hissem miktarınca çekebilirim. Sonra ikinci seferde o dahi onlar gibi vazifesini ifa etti. Bir lira kar ettiler. Dediler ki hasaret vazifeye bakar. Kar re'sül mal'e bakar. Öyleyse resul mal ismetinde taksim edelim. O mağrur dedi ki yok. Belki bütün kar benimdir. Çünkü kendim evvelce hasaret sana racidir demiştiniz. Ben kabul etmemiştim. Öyleyse bütün karda da bana olmalı. O vakit ona demildi, Ey cahil nâdan, Bir şeyin vücudu, bütün eczan-ı şeraitinin vücuduna tevakkuf eder. Öyleyse vücudun semeresi, bütün esbabı vücuda verilir. Kar ise vücudun semeresidir. Hasaret ise ademin semeresidir. Halbuki bir şeyin ademi, bir cüz vahidin ademiyle veya bir şartın fıkdamiyle oluyor. Öyleyse ademin semeresi, in idamın sebebini belirlecekti. Elhâsil. Ya Said, astarhka Allah. Senin fahre ve gururu hakkın yoktur. Çünkü evvelen şer senden, hayır ise geyrəndir. Saniyen şerim türlü hayrın müctesidir. Salisen sen, sen amel-i hayrın ücretini amelden evvel almışsın. Belki bütün hasenatın seni insanı miskin yapan in inamına karşı aşrı mişarı aşına da yani onda birin onda birinin onda birine de mukabil gelmez öyleyse daha gururun nedendir? Fahrın ne içindir? İşte bu sırdandır ki cennete girmek mahzı fazildir. O dehşetli cehennem cezai amel ve aynı adildir. Çünkü beşer bir şer cüz'iyle bir cinayeti külle-i daimeyi işleyebilir. Radiya Hayır o vakit hayır olur ki Allah için ola. Eğer Allah için olsa o vakit kat'i onun izniyledir. Tevfik onundur. Minnet onadır. Senin o hakkın şükürdür. fakir değildir. Çünkü fakir ira'e yani gösterir ve riya iledir. Riya ise hayırı şer eder. Şerle iftihar edersen et. İşte bu hakikatı bilmediğindendir ki nefsinden mağrur, gayriye de doğrulu oldu. Hem sen bir cemaatın hasenatını tutuyorsun. O hasenatı müteneffiz bir şahsa vermekle teferuna vasıta ve vesile oluyorsun. Belki Allah'ın malını ve efalini esvaba ve tağutlara taksim ediyorsun. Hem şu cehildendir ki seninle sana aidiyeti olan seyyiatı kadere vererek mesuliyetten kaçıyorsun. Hem nas ile sabit olan fatırın sırf haysı kazandığından olan hasenatı kendi mesnine veriyorsun. Ta işlemediğin şeylerle net korunmasın. Şu edebi Kur'an ile edepten. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Ma asabeki min hasenetin teminallah ve ma asabeki min seyyietin temin nefsik." Malına sahip ol. Başkasının malını gasp etme. Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Men ca'a bil haseneti felehu eşru enfalha." Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse, kendisine on kat sevap vardır. Kim bir kötülükle gelirse, o da ancak o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Madem ki Hasene on misline çıkar, Seyyi'e nefsinde mi ünhasır kalır. Sen de Hasene'den meşeep eden muhabbeti Muhsin'den, Muhsin'in müteallikatına teşvil et uygundan bir mazı ayn et. et. eden meş'et eden, adavet-i müsiden, müs'in akaridine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu edebi, illiyeyi, adile-i Kur'aniye ile Kur'an'ın edebiyle edetlenmeyen zamanın sillesiyle teedip olunacağı muhakkaktır. İlkinci deriz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَهُدُمْ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مُنْسْقِينَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَاءُ اُدُولُكُ وَكِلْمَتِينَ Cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz bir rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Ey Sa Nedendir ki vazifeni terk edip, Halık'ın vazifesiyle huzur-i ediyorsun? Zalun ve cehul vasfına liyakat kesf ki, daire iktidarında olan hafif ubudiyet vazifesini terk ediyorsun. Halbuki zayıf beline, tahammülsüz başına, hakatsiz kalbine, halik ve Rezzak'ına mahsus vazife-i rudubiyeti yükletiyorsun. Saadet ve istirahat istersen vazifene sahip ol. Halikin vazifesini ona tekliz et. Yoksa sen şakî bir asi, fızûlî bir hain olursun. Bilir misin neye benzersin? Misalin bir nefer asker gibidir ki o nefer iki vazife karşısındadır. Biri, vazifeyi asliyedir ki o da talimle ve cihattır. Sultan ise şu vazifede ona muavenet eder, levazimatını ihsar eder. İkinci vazife, sultana mahsus vazifedir ki o neferin erzakını ve tayinatını, libasını ve silahını, atını ve devasını vermektir. Lakin bazen neferi şu vazife şahane de istihvam eder ki o hizmeti de devlet hesabına yapar. Şu sırdandır ki kaavı pişiren veya karavanayı yıkayan nefereden ise ''Arkadaş ne yapıyorsun?'' o nefer der. ''Hükümet ve devletin angajasını çekiyorum. Demiyor rızkım için çalışıyorum.'' Zira bilir ki o vazife-i asliyesi değil. Belki rızkı devlete aittir. Hatta hasta olsa ağzına lokmayı koymaya kadar devlete aittir. İşte şöyle bir nefer. Rızkını tedarik niyetiyle ticaretle iştihal etse cahil bir şakir olur. Tezif olunu tehdit edilir. Talim ve cihadı terk ettiği için hain ve asi olur. Tanif ve darg edilir. Ey sayıd-ı Misali anladınsa dinle, sen onu tersin. Salat ve ibadatın talimattır. Tert-i kebairle, nefis ve şeytanla mücaheden harftir. Senin vazifeni fıtratın budur. Fakat cenab var, senin vazifen de muhafıd ve muimdir. Ama rızkın ve hayatın idamesi, embal ve evladın muhafazası Halik'ine aittir. Fakat bazen seni şu vazifede istihdam eder ki, hazail rahmetinin kapılarını kavl ve hal ve ve sualle dak bab etmek ile ubudiyet suretinde hizmet edersin. Haşiye kapı çalmak demektir. Hem nimetlerinin mutfaklarına vasıt edecek yollarda sülük etmekle seni istimah eder. Ta ki ya istidat veya ihtiyaç veya tevip veya kalli isanıyla sen kaderle tayin olunan tayinatını ve levazımatını alasın. Bununla beraber ne derece bir cehle düştüğünü anla ki ihtiyarsız ve iktidarsız olduğun tufuli ya zamanında en leziz rızkı sana ve hem riskini tedarik edemeyen, bütün zayıf hayvanlara erzaklarını ihsan eden rezat Hakiki'yi ikham ediyorsun ki, o rezat her bir dua işitir ve her bir hacatı bilir ve her bir şeye kudreti erişir. Öyle bir ganidir ki, yeryüzünü yaz zamanında zihayet olan misafirlerine bir maddaha-i Rabbani'yi yapar ki, her bir bostan bir kazandır ve her bir müsbir meyvel-i arar, bir kaptır. Bütün onları feyiz ve rahmetinden ekme ile doldurur. İncecik sicim gibi iplerle indirip bizlere itiraf ediyor. Madem iş böyledir, vazifeyi asliyeni yaptıktan sonra seni istimal ettiği vakit onun hesabıyla çalış, onun namıyla başla, izin verdiği dairede amel et. Eğer vazifeyi i asliyen olan ubudiyetle vazife-i arziye muaraza etseler sen vazifene bay. Ötekini sahibi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a tehliz edin. Ve hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Nimel Mevla ve nimel nasir de. O ne güzel sahip ve o ne güzel yardımcıdır. Sekizinci ders. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ıza se'eleke ibadi anni ke'ini karibun ucibu da'veket da'i ıza da'an. Kullarım senden ben oldukları vakitte ki, muhakkak ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Ud'uni esteciblekum. Bana dua edin, size cevap vereyim. Kul mâ yâbe'u bikum rabbi levlâ duanakum. De ki, eğer duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var. Şu ayetler duanın mühim bir esası ubudiyet olduğunu gösteriyor. Ey hakikat halden rafil midir? dava ediyorsun ki, dua ediliyor cevap verilmiyor. Ayet ise anamdır. Evveler. cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Belki cevap vermek daha iyidir Fakat isaf-ı hacek, mucibin hikmetine tabidir. Mesela sen tabibi çağırıyorsun, dersin ki en iyi hekim o da cevaben ve benit der. Sonra dersin, bana şu ta'amı veya şu dermanı ver. Hekim bazen münasip gördüğü matlubu aynı nedir Bazen istediğinden daha alasını verir. Bazen de senin hastalığına zarar olduğu için cevap verdiği halde sana bir şey vermez. Dua bir nevi ibadet olduğu için halis olmak gerektir. Ta ki kabul olsun İbadetin semerati ise okreviydir. dünyevi işler. O ibadatın ölükh özel mesela yağmursuzluk yağmur namazının vaktidir. Namaz yağmur yağması için vacip bilinmiştir. Umur dünyevi niyet edese o ibadet olan dua halis olmadığı için kabule layık olmaz. Evet mesel ki grup magrib namazının vaktidir. Ay ve güneşin tutulmaları da cenâatul küsû vel küsûf denilen iki ibadatı muksusana vaktidir. Yoksa gaye değil ki namaz kılmakla ta güneş ve kamer açısınlar. Çünkü güneş ve kamerin açılmaları zamanı muayyemdir. Fatır-ı Zülcelal bu iki ayat azimin nikahı zamanında, yani perdelendikleri zamanda ibadını ibadeti davet eder. Onun gibi. Yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir. Yağmurun gelmesinin gayesi değil. Yağmursuzluk devam ettikçe on çile Allah'a ibadet devam eder. Yağmur geldiği vakit vakti kaza olur emin gibi, Zalimlerin tasavutu ve beliyelerin muzulu zamanları bazı ediye mahsusanın evkatıdır. Belki de o beliyeler o duaları söylettirmek içindir. Yoksa o dualar sırf o beliyelerin detiği için değildir. Belki bir nevi umudiyet olan o dualar o beliyelerin devamı müddetince devam ederler. Eğer duaların berekatıyla beliyeler def ve def nurun alamur. Şayet ref olunmazlarsa denilemez ki dua kabul olunmadı. Belki duanın vakti bitmedi denilir. Dokuzuncu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin ve zaitun ve tur simi ve haza al balad alamin. Lakkat halatma insaneti ahsin takdim. Sun Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incine ve zeytin'e ve sinadana ve bu emniyetli belleye muhakkak ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ey insan, senin önünde iki yol var. Birisinden gitsen, kainatın esfer-i gidersin. Diğer yoldan gidersen, âlâ-yı illiyyine şerefe çıkabilirsin. Şu hakikatı dokuz ile beyan ederiz, birinci mukaddeme. İnsanın en cüz'i bir küçük cüzden, ta en külli bir küllü ekbere kadar alakat ve hacıatı intişar ettiğinden, o insana layık değil ki, her şeyin melekutu elinde, her şeyin kazainin yanında, hiçbir mekanda olmadığı ve hiçbir şey onun yanında bulunmadığı halde, her mekanda ve her şeyin yanında olan zat-ı zülcelerden başka şeylere ibadet etsin. Zira nihayetsiz hacat insaniyeyi ifaya muktedir. Ancak nihayetsiz bir kıbret ve nihayetsiz bir ilim sahibi olabilir. Öyle de ubudiyete şayan dahi yalnız odur. İkinci mukaddemen. İnsanda iki cihet var. Birinci cihet vücut ve icap, hayır ve fiil cihetidir. İkinci cihet naks ve kusur cihetidir. İnsan birinci cihette karınca ve aradan daha aşağı, ankebut ve sivrisinekten daha zayıftır. Fakat ikinci cihette Adem ve tahlit, şer ve imtiar cihetinde semavat ve arz ve cibalden daha büyüktür. Mesela iyilik ettiği vakitte yalnız rüsatın ismetinde elin ulaşır kuvveti yettiği miktarınca iyilik edebilir. Fakat fenalık ettiği vakitte fenalığı, tecavüz ve intişar eder. İşte küfür bir seviyedir. Fakat mecmu kainatın tahdirini tazammın eder. Çünkü şu mevcudatı ve şu mektubat-ı Rabbaniye'yi derecelerinden ve kıymetlerinden düşürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncağı ve zeval ve firakla, süratle ne vardı vahiye derecesine ve hiçliğe sukut ettirir. Ve insan denilen ve esma-i ilahiyenin cilvelerini ilan eden ve bir kasideyi i i manzume hikmet ve bir şecele-i cihazatını cami olan mucize-i bir çekirdeği ve hamle emanetle azam-ı mevcudata eden bir halife arzı en bir hayvanı fâni zâimden daha zelim ve daha zayıf daha aciz daha fakir ve seri uz ve tahavvül bir levha derecesini indirir. Demek nefs-i emmâre. Şer cihetinde nihayetsiz cinayet Hayır ve vücutta iktidarı pek çizgidir. Fakat enaniyeti bırakıp hayrı, vücudu ve tevfiki Allah'tan istese, şerden ve tahribden ve itimadı nefisten iştinâbedir, istiğfar ederek tam bir af olsa, yübeddilullah sül'yi atî mühesenâd. Allah onların günahlarını silip yerlerine iyilikler verir, sığınca. Nihayetsiz pâviliye pişer. Nihayetsiz kâniyet hayre inkınam eder. Âlâ-i illîn'e çıkar. Üçüncü mukaddeme. İnsanda iki vecih var. İnsan şu hayata nazır, birinci vecihiyle bir mahluktur ki, ona ihtiyardan bir şare, yani saç gibi cüz'i, iktidardan bir zerre, hayattan bir şule, ömürden bir dakika, mevcudiyetten bir cüz'i cüz verilmiş ki, tabakat-ı kâinatta serilmiş hassiz envadan, Adetsiz efraktan küçük, nazik, zayıf bir ferktir. Fakat ubudiyete nazır ikinci veçhıyla hususan az ve fakır cihetinde pek büyük bir müsatı var. Çünkü mahiyeti insani de, nihayetsiz azim bir acz, hatsiz cesim bir fakr münderişkir ki bu cihetle kudreti nihayetsiz bir tabirin, gınası nihayetsiz gani bir zatın hatsiz tecelliyatına cami geniş bir aynı olmuştur. Dördüncü mukaddeder. İnsan, hayatı, hayvaniyeyi, maddi-i cihetinde öyle bir şekilde benzer ki, kudretten mühim cihazlar, kaderden vakit programlar insana verilmiş. Ta ki insan, toprak altında dar alemden çıkıp, geniş olan alemi tezada bir ağaç olmasını halikından o istidat nisanıyla istesin. Halbuki o insan, su-i o cihazatı ve o programları bazı nevaddı, muzurre-i vahiyenin celbine sarf edip, o dar yerde, cüz'i bir telezzüz içinde, kısa bir zamanda faydasız tefessiz etkidir. Mesuliyeti maneviyi yüklenip gider. Fakat insan hayatı manevi ubudiyetçiyetinde amalinin dalları ebede uzanmış bir şiciri bahdiyenin makinası ve şu şiciri kainatın bir münevver meyvesidir. Beşinci mukaddeme. İnsan fiil ve maddi ciyetiyle daireyi tasarruf ve malikiyeti, bir hayvan zayıf ve acizin daireyi tasarruf ve malikiyetinden daha vardır. Çünkü insan elini uzatsa ona yetişir. Fakat insan infial ve dua ve sual ciyetinde şu misafirhane dünyada bir misafir azizdir. Hem öyle bir kerime misafirdir ki o kerim bütün hazaiin rahmetini insana açmış. Ve bedai sanatını ona musahkar etmiş. Hem öyle bir daireyi azimeyi onun temezdühüne müheyya etmiş ki, nısf-ı kuturu meddi nazarı kadar kılmış. Yani gözü gidinceye kadar geniştir. Belki hayaninin gittiği yere kadar kabiliyet vermiş. Belki daha geniş kılmış. Altıncı mukaddeme. İnsan hayat-ı hayvaniye ve kemalinde ve selametinde ve metanetinde. Selçuk kuşundan üç derece aşağıdır. Zira geçmiş zamanın hüzünleri... ...gelecek zamanın korkuları... ...insanın her bir lezzetinde bir elem yüzü bırakıyor. Hayvanda ise o yok. Lezzeti elemsizdir. Fakat insan sermaye cihetinde... ...çok derece... ...en âlâ kuştan... ...daha âli, daha zengindir. Zira... ...cihazat maneviyesi pek çok... ...ve akıl vasıtasıyla... hastalarında bir inkişaf, bir taksir, bir müs'at var. Ve kesret-i hacet vasıtasıyla hayvanda bulunmayan fevkalade bir tenevvi hissiyat ve camiyet-i içinde kesret makası ve vezaif vasıtasıyla inbisat-ı ve elvâ-i ibadâta ve her bir tohum cami istidadatında ekser-i peyda olur. İnsandaki şu tarz zenginlik gösteriyor ki, insanın vazifesi asliyesi, azzini ve fakrını ve kusurunu bek ederek ubudiyette ilan etmek ve hacatının celbi için dua etmek ve mevcudatın tesbihatını görüp müşahede ederek şeharet etmek ve nimetleri görüp tefekkür içinde şükretmek ve ibret içinde bakmaktır. En adına aklı olan anlar ki şu cihaza, şu hayat-ı idamesi için verilmemiştir. Belki bir hayat-ı sermayesidir. Temsil, hakikat-ı fehme beder mesela. Bir zah. bir hadimine on altın verdi. Ta mahsus, güzel bir kumaştan kendine bir kat libas satın alsın. O hadim gitti, o kumaşın en âlâsından mükemmel bir libas aldı. Sonra o sat, diğer bir, bir hadimine bin altın verdi. Bir kağıt içinde bazı şeyler yazdı, cedime koydu, bir ticarete gönderdi. Her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Zira evvelki hadim on altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış bu bin altın bir kat libasa edilmez. Şayet bu kadime kağıdı okumayıp, evvelki kadime bakarak bütün parayı bir kat verse, hem okumaşın kumaşın hem evvelkinin daha ednasından alsa, elbette böyle yapan ahmad kadim şiddetle taziyet ve hiddetle tehdit edilecektir. Ey insan Aklını başına topla. Sermaye ömrünü ve hayat istidadını hayvan gibi, Belki hayvandan daha aşağı şu hayatı fani, maddiyeye sar ve hasretle, yoksa en ala hayvandan yüz derece yüksek olduğu halde en ednâ hayvandan yüz derece aşağı düşersin. Yedinci mukaddeme. İnsan bir nazik nazinin çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kudret, aczinde büyük bir kudret vardır. Eğer zaafını anlayıp dua etse, aczini bilip istindad etse, metalibine öyle muvaffak olur ve makası da ona öyle müseffar olur ki, iktidarı zatisiyle aşçı nişarına muvaffak olamaz. Nasıl ki? nazar bir çocuğun ağlamasıyla matluğuna öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona müseffar olurlar ki, bir defa kendi kuvvetçiliyle onlara yetişemez. Demek ki, saltanat insaniyet, cel ve gasp etmekle ve galip olmakla değildir. Belki insanın bu derece müsahhariyetin sebebi, şefkat ve rahmet ve hikmet-i ki, eşyayı insana müsahhar etmiş, bir gözsüz akrep ve bir ayaksız yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir kurttan ipeyi giydiren ve bir böcekten balı yediren, zaafının semeresi olan keskhir-Rabbani'dir. Yoksa netice iktidarı değildir. Ey sayg! Madem ki iş böyledir, gurur ve enaniyeti bırak dergâh-ı uluhiyetinde acz hak fakr ve fulakatını istimdat ve lisan pazarı ve ubudiyetle ve duayla ilan et ve de hasbunallahu ve nimel Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sekizinci mukaddeme, evet insan kendi nefsinde ve suretinde hiçtir ve hiç hükmündedir. Fakat vazife ve merkebe noktasında şu kainatın muhteşemenin seyircisi, ve şu mevcudatın lisan-ı ve şu kitab alemin mütealacısı ve şu müsebbi ve abid mahlukatın nazırı ve ustabaşısı hükmündedir. Evet insan şu dünyaya bir misafir olarak gönderilmiş ve insana mühim istidadat ve o istidadata göre mühim ve zaif edilmiş. Hem insan insan olmak için kendine göre bir derece bu gayeye çalışmalıdır. Bu gayeler ise evvelen. Çünkü aynatta saltanat rububiyetini tasdikle mehasim-i kemalatına nezaret etmektir. Saniye. Esma-i Hüsri-i İlahiye'nin u bedai-i kârhanelerini birbirine gösterip dellanlık etmektir. Salisen, u olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini mizan-ı irakle takmak ve kıymet vermektir. Rabian, kalem Kudret'in mektubatını mütalayla tefekkür etmektir. Hamisen, fıtratın letaif ve müzeyyenatını temaşa etmekle, fatırın marifetine ve lüriyetinin temaşasına iştiyat göstermektir. Sadisen, Saniyü Zülcelal'in sanatının mucizeleriyle kendini kanıttırmasına ve bildirmesine mukabil, iman ve marifetle mukabele etmektir. Sadiyan, Rahim-i Kerim'in semerat-ı rahmetinin müzeyyenatıyla kendini tevaddüt suretinde sevdirmesine mukabele. ona hasr-ı muhabbet, ve ta ile ta'abbuk etmektir. Saminen, mün'im-i hakikinin, maddi ve manevi nimetlerin, lezaiziyle insanı terverde etmesine mukabil, fiil, vehal, kal ile, hatta elinden gelse bütün havası ve letaetiyle, o mün'im-i hakikiye şükür ve hamd etmektir. Tasiyen, celil mutlakın Celle Celaluhu, ve cemil mutlakın azze cemaluhu, kainatın mezahirinde, ve mevcubatın aynalarında kibriyan kemalini, Celal ve cemalini izhar etmesine mukabil, tekbir ve tesbihle ve mahriyet içinde ubudiyetle ve hayret ve muhabbet içinde secdeyle mukabele etmektir. Aşiret, o Rahman'ın rahmetinin dereceği müsatını ve servetinin dereceği kesetini ve itkan ve intizam içinde cud-u mutlakını göstermesine mukabil, tahmid ve tazim içinde iftihar ile sual etmektir. Hem sanatının letaik ve antikalarını satkı zeminde teşhir etmesine mukabil, takdir ve tahsin ve istihsanla mukabele etmektir. Hem şu kasr-ı kainatta taklit edilmez sikteleriyle ve ona mahsuz tuatemleriyle ve ona mühası turduğalarıyla ve ona haz kermanlarıyla bütün mevcudata damgayı tevhid koymasına ve ayat-ı tevhidi nakşetmesine, ve aktar-ı afakta bayrak-ı bahtaniyetini ilan etmesine mukabil, tasdikle, iman ve tevhidle, izan ve şehadet ve ubudiyetle mukabele etmektir. İşte bunlar gibi vücud-i ibadat ve tefekküratla insan hakiki insan olur. Ahsen-i olduğunu gösterir. Yüm-i imanla, emanete malik, emin bir kaliteyi arz olur. Okuzuncu maddeler. İnsan, cismani nebatiye ve maddi hayvan neciyetinde... ...safir bir cüz, hakir bir cüz, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvandır ki... ...mevcudat-ı, dehhaşeyi, seyyâleyi, mütemevvücenin dalgaları içinde çalkanık diyor. Fakat muhabbetullahı kazammın eden, imanın nuruyla münevver olan... İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül eden insan neciyetinde, ubudiyeti içinde bir sultan ve cüz'iyeti içinde bir külli, hakareti içinde makamı pek büyük ve dairesi nezareti pek geniş bir nazırdır ki, diyebilir Dünya hanimdir, güneş lambandır. Bu nebata ve hayvana hatta insanlar, şu hanenin levazımatı ve müzeyyenatıdır. Eğer ubudiyetinde tam bu kasra malik olsa, sultanlar ve güneşler, onun kasrının eczâ ve ahcârı hükmüne girerler. İşte şu sırdandır ki, bazı böyle fakir bir kimse kendini kendinden çok merkebe ana olandan ana görür. Nasıl ki bir adam elindeki bir aynayı güneşle mütelele olan yani parlayan bir denize mukabil tutsa hem deniz hem güneş hem dağlar aynasının içine girer. Eğer aşk veya istiyarakla bir nevi sekü de varsa avucundaki aynasını denizden daha büyük tevehüm eder. Hem her makamın bazı zilleri bulunur. Zıllı asıl zannetse şatahata düşer. Şu tahkikattan anlaşıldı ki, insanın önünde iki yol var. O yoldan birinde nefsi ve şeytanı dinleyip ise esbel-i düşer. Diğerinde hak ve Kur'an'ı dinleyip ise âlâ-yı çıkar. Kainatın bir katliğine zişanı olur. onun dersim. Bismillahirrahmanirrahim cennetin yolu fi şugulun katihem, hem ve ve O gün cennet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 şu ayetin hazinesinden bir cevherine temsil bir işaretdir. Ey nefsini unutmuş, vazifeyi hayatını anlamamış ve hılkati insanın hikmetinden gaflet etmiş ve şu masnuat müze müzyyene de, sani hakimin tevdi ettiği ve şu kitabı kebirde nakşettiği ettiği cahil kalmış, sayıd bir biçare. Şu temsili güzel diller, bu alemin halk ve binası ve insanı içine idhal etmesi, bunun misali şuna benzer ki, bir zaman bir sultan vardır. Onun çok hazineleri varmış. O hazinelerde her çeşit yavahi bulunulmuş. Hem o sultanın gizli mühim kenzleri, hazineleri varmış. Hem sanayi garibede mahareti, hem hesapsız tünun acibeye marifeti ve ihatası, hem nihayetsiz mu ü bediaya ilim ve ıttıdağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp göstermek istemesi sırrınca, o sultan vahiy istedi ki, bir meşher açsın. Enzar nasda saltanatının haşmetini, servetinin şaşasını, sanatının harikalarını, marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta kendi cemal ve kemal manevisini iki vecihle müşahede etsin. Biri bizzat nazarı vekaik aşınasıyla baksın, diğeri başkalarının nazarıyla baksın. İşte bu hikmete dilaen gayet cesim ve gayet geniş bir kasrı yapmaya başladı. O kasrı öyle şahane bir surette dairelere ve menzillere taksim etti. Ve o menzilleri hazinelerinin elma-ı mürassaatıyla tezgin etti. Ve sanatının en natif, en güzel eserleriyle süslendirdi. Ve fünun-u hikmetinin en dakipleriyle tanzim. Ve ulumunun asarı mucizekaraneleriyle tersim ve tekmil etti. Sonra her taam ve nimetlerin bütün elmaından en lezizlerini cami sofralar buldu. Herkese layık bir sofra tayin etti. Gayet sahabetkarane ve sen'at bir surette. Her bir lokma yüz sanayi latifenin eseriyle vücut bulmuş gibi musamma bir ziyafeti amme ihzar ettirip aktar memleketindeki raiyetini seyre, tenezzühe ziyafeti davet etti. Sonra bir üstadı alim tayin etti ta kasrın saniyini, kasrın müştemilatıyla nası talit etsin. Ve kasrın nakışlarının remizlerini ve sanatlarının işaretlerini ve murassaatının malzunelerini ve nukuşunun mevzunelerini ve ne olduklarını ve ne cihetlerle kasrın sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini seyircilere talimesin. Hem adab-ı dokulu ve seyri, ...ve sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifatı tarif etsin. İşte o israr. her bir dairede bulunan avaneleri içinde... ...ve büyük dairede şahitleri içinde durmuş... ...bütün seyircilere şöyle bir tebdiyatta bulunuyor... ...yuhdur. Ey ahalık, şu kasrın meliki... ...bu şeylerin izharıyla kendini sizlere tanıtmak istiyor. Siz de onu tanıyınız. Hem bu tezyinatıyla kendini size sevdirmek istiyor... Siz dahi takdir ve istihsanla kendinizi O'na sevdiriniz. Hem şu ihsanatıyla size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi O'na muhabbet ediniz. Hem bu inanlar ve ikramlarla size şakkat ve rahmetini gösteriyor. Siz dahi O'na şükürle hürmet ediniz. Hem şu ansar ı kemalatıyla cemal manevisini size göstermek istiyor. Siz de rülyetine iştiyatınızı gösteriniz. Hem bütün gördüğünüz masluat ve müzeyyenat üstünde birer sitte, ''Birer faten, birer turra koymakla her şey ona haz ve kendisinin tek olduğunu ve istiklal ve intiradını size göstermek istiyor. Siz de onu tek ve yetta ve misilsiz tanıyınız ve kabul ediniz.'' Daha bunlar gibi o sultana münasip ve o makama layık sözleri seyircilere söyledi. Sonra o kasra dahil olanlar iki güruha ayrıldılar. Bir güruh, kendini tanımış aklı başında olanlardır. Kasır içindeki acayibe baktılar, dediler ki, bunda büyük bir iş var. Ve o acayibin beyhude olmadığını anladılar. Merak ettiler, acaba nedir dediler. Birden o üstadı, muallimin bahsettiğimiz mutkunu işittiler, anladılar ki, bütün esrarın miftahı ondadır. Ona müteveccüh oldular, dediler. Esselamu aleyküm ya üstad, şöyle bir kasrın, senin gibi bir mualliti lazım ki sevgidimiz sana ne bildirmişse bize de bildir. O da onun evvelce bahsettiğimiz mutkunu onlara dedi. Onlar da dinlediler. Kabul edip istifade ettiler. Melik'in mavziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muameleleri melik'in hoşuna gitti. Melik de has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir kasra onlara davet etti. Onlar bir cevab melike layık. Ve öyle muti ve edepli misafirlere has ve öyle âli bir kasra layık bir tarzda onlara ikramlar etti. İkinci bir ise, kasra güldükleri vakit, metislerine mağlup oldukları için, etine-i lezizeden başka bir şey iltifat etmediler. Mehasinden gözlerini kapadılar. İrşadat ve ikazattan kulaklarını takadılar. Uykuya daldılar. Bazı şeyler için ihsan edilmiş olan ve içilmeyen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar ki, seyirci misafirleri bütün taciz ettiler sahir kasrın askerleri de onları tutup, öyle ödepsizlere layık olan hapislere attılar. Ey misai, biliyorsun ki o melik bu kasrı şu meskur maksatlar için bina etmiştir. Şu makasının kusuru ise iki şeye mütevaktiftir. Biri, şu gördüğümüz üstadın vücududur. Çünkü o üstad olmazsa mahsat ve olur. İkincisi, insanların onun sözlerini kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu u vücudu vücud-u kasrın daha iyisi. i̇stima kasrın vekasının sebebidir. Öyleyse denilir ki, eğer şu üstad olmasaydı, melik şu kasrı bina etmezdi. Hem o üstadı mübendirin talimatını râyet dinlemediği vakit, o kasır tahrip ve teddil edilir. Ey Sayyid-i eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatın yüzünü de gör. O kasır şu alemdir ki, Sakfı, mütebessim nismahlarla tembil edilmiş sema yüzüdür. Zemini bunadun, çiçeklerle tezin edilmiş zemin yüzüdür. O melik ise ezel ve ebed sultanı olan öyle bir zat-ı mukaddestir ki yedi kat semavat ve arz ve onlarda olan her şey elsini mahsusalarıyla onu takdis ve tesbih ediyorlar. Hem o melik. Öyle bir meliktir ki semavat ve arzı altı günde halk ederek baş rububiyetinde kaim, gece ve gündüzü. Birbirinin arkasında döndürür. Şems ve kamer ve nücum eminem sohfat, zi haşmet ve zi kudret bir zattır. O kasrın menazili ise, şu 18 bin alemdir ki, her biri kendine layık bir tarzla tezyim ve tanzim edilmiş. Kasırda gördüğün sanayi garibe ise, şu alemdeki kudretin muzeleridir. Orada gördüğün etkime ise, rahmetinin semerat harikalarına işarettir. Oradaki tandır ve mutfak ise, burada arz ve süt arzdır. Orada gördüğün künuzu u cevherleri ise, burada esma-i ve cilvelerine misaldir. Oradaki nukuş ve o nukuşun rumuzları ise, burada manzume ve mevzune olan masnuatın nakkaşlarının esmasına delaletlerine misaldir. Amma! Üstad ve muallim ve avaneleri ve ise seyyidimiz Muhammedenül Mustafa ve sahil enbiyalar aleyhi ve aleyhim efdalü salavati ve selam ve evliya radıyallahu anh'ın hazaratına misaldirler. Hasırdaki melekin hizmetkarları ise melaike aleyhimü selama Seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise cin ve insan. Ve insanlara hizmetkar olan hayvanlara işarettir. O iki fırka ise, birisi ehli iman ve Kitabı kainatın ayetlerinin müfessir-i olan Kur'an-ı Hakim'in temizleridir. Diğer fırka ise, ehli küfür ve tuğyan, nefis ve şeytana tabi ve yalnız hayat-ı yatan tanıyan ve hayvan gibi belki daha aşağı, sünmün, bükmün, sağır, dilsiz olan mağdub ve dalil bir umudur. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar, Zülcenaheyn olan Üstad'ı dinlediler. O Üstad, hem Abdir, ubudiyet noktasında ceysel ve Emsaliyle Rabbini tavsiz ve talih eder. Hem Resul'dür, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an-ı Nasası ile eder. Şu fırkan, Resul'ü dinleyip Kur'an'a tınav vermek ve kendilerini çok makama tealigi içinde, çok vezayet-i latifeyle mütelebbis gördüler. Evvelen, saltanat rububiyetin mehasinini, temaşager makamında tekbir ve tesbih vazifesini eda ettiler. Saniyen, esma-i kutsiye cilvelerinin bedaiyine dellallık makamında takdis ve tahmit vazifesini ifa ettiler. Salisen, Rahmetin hazinelerindeki müddeharatı zahir ve batın hastalarıyla tartıp vehmetmek makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabia. Esma-i mütecelliye-i ilahiyenin definelerindeki cevherleri cihazat maneviyelerinin mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve takbis ve medih vazifesine başladılar. sen, misdarı kadar üstünde kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı rabdaniye makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. sen. Fıtrat ve sanattaki latif incelikleri ve güzellikleri temaşayla tenzih makamında Fatih-i ve Sani-i Zülcelerlerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Sonra, Sani-i sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmasına karşı hayret içinde marifetle mukabele ettiler. Dediler ki, ''Sübhaneke ey Sübhanımız seni hıkkı marifetinle nasıl tanıyabiliriz?'' Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra rahmetinin meyvelerinin müzeyyenleriyle kendini sevdirmesine karşı aşkla muhabbetle mukabele ettiler. Sonra nimetinin rezizleriyle tarafun ve taattufunu göstermesine karşı şükür ve hamd ile dediler ki Sübhaneke ey Sübhanımız senin hakkı şükrünü nasıl eda ederiz? diyerek bütün kainattaki, bütün ihsanatın hasih lisan-ı ettikleri şükür ve senalarını, hem çarşi alemde dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla yaptıkları hamd ve medihlerini, hem rahmet ve nimetin semeratı, manzume ve mevzunelerinin cürt ve keremine şahadetleriyle ettikleri şükürlerini, kendi namlarına enzar-ı mahlukat önünde eda ederler. Sonra şu kainatın mezahirinde ve şu mevcudat-ı seyyalenin aynalarında cemal ve celal ve kemal-i kibriyasının izharına karşı mahviyet içinde muhabbet ve hayretle edip mukabele ettiler. Sonra servetinin kesretini ve rahmetinin nüsatini irae etmesine karşı hak ve hacetlerini izhar ve sual etmekle mukabele ettiler. Hem senatının natifelerini ve harikalarını ve antikalarını sergilerle meşhergâh-ı enamda teşkil etmesine karşı takdir ve istihsan ve müşahede ve şehadet ve işhak ile mukabele ettiler. Hem kainatın aktarında rububiyetinin salkanatını ilan etmesine karşı tevhid, tasdik, itaat ve inkiyatla mukabele ettiler. Hem izhâr-ı rububiyetine karşı zaafları için de acizlerini, hacetleri için de fakırlarını ilan olan rububiyetle mukabele ettiler. Daha bunlar gibi Çeşit çeşit çok vezaifler şu dar dünyada vazife-i hayatlarını eda edip ahseni takdim suretine suretini aldılar. Ve bütün mahlukat üstünde öyle bir mertebeye çıktılar ki, yün iman ve emanet ve mücehhez emin birer kaliteye arz oldular. Şu meydan-ı tecrübe ve şu destekah-ı imtihandan sonra Rabb-i Kerim, onları saadet ebediyeye ve dar-ı davet ederek onlara öyle bir surette ikramlar etti ki, hiç gözler görmemiş ve kulaklar işitmemiş ve kalbi beşere hiç tutur etmemiş. Gayet parlak ikramlarla onları rahmetine mazhar etti. Evet, ebedi ve sermediği bir cemalin sinirci muşrakı ve aynadar aşıkı elbette batı kalıp ebede girecektir. İşte bu Kur'an'ın akıbeti öyledir inşallah. Ama tüccar ve eşrar olan güruh ise şu kasr aleme girdikleri vakit bütün delail-i karşı küfür ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele edip, bütün mevcudatı kıymetsizlikle, kafirane bir ithamla ahdir ettiler. Bütün esma ilahiyenin tecelliyatına karşı ruh ile mukabele ettiklerinden mütenahi bir vakitte, gayr mütenahi bir cinayet işlediler. Gayr-i mütenahî bir ikaba müstehak oldular. Ey miskin sahip, ah ya! Zannediyor musun ki, senin vazifeyi hayatın yalnız, her bilmediğiyle güzelce muhafızı nefsin'e veya ayıp olmasın, batman hizmetlerine nimün hazırdır. Veya Hocan ne diyor musun ki, makineyi hayatında darş olunan şu letaif ve maneviyatın ve şu aza ve alatın ve şu cevari ve cihazatın ve şu havas ve hissiyatın dâhil yanişi, şu hayat faniyede nefsi rezile ve deniyenin hâlâ saptı sütbulgesinin tatmini için istimaline nimün hazırdır faşa ve kella belki senin vücudunda bunların hizmeti derci ve fotoğrafında dair iki asasdır biri Cenabı Münime Hakiki Ammen bütün nimetlerinin çeşit çeşit envaını sana ihsa etmekten ve ettirmekten ibarettir sen de hissedip şükür ve ibadetini etmelisin ikincisi Âleme tecelli eden Esma-i bütün aksamı tecelliyatını birer birer sana o cihazatla tanıttırmaktır. Sen de zevkle tanıyıp iman getirmelisin ki bu iki esas üzerinde senin kemalat-ı insaniyen meşrune mahvolsun. Evet senin hayatın ve hayatındaki cihazatın gayelerinin icmali dokuz emirdir. Birincisi, vücudunda darz olan mizanlarla rahmetin hazinelerindeki müddekaratı tatlaktır. İkincisi, fıtratındaki cihazatın anahtarlarıyla Esma Kussiye'nin gizli definelerini açmaktır. Üçüncüsü, kardeşlerin olan diğer mevcudatın enzarında Esma İlahiyenin garip cilvelerinin numunelerini hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, hal ve kalim ile dergah rububiyetinde ubudiyeti ilan etmektir. Beşincisi, bir padişahdan çeşit çeşit nişanlar almış, ve o nişanlarını katıp tadişahının nazarında görünmek gibi sen de esmasının cilvelerinin verdikleri murassaatla süslenmiş olduğunu bilerek şahide ezelinin nazarı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayatların tezahürat hayatları olan hayatlarıyla ve tesbihatları olan rumuzat hayatlarıyla vahib hayata arz-ı ubudiyetlerine fahmedip ederek görüp göstermektir. Yedincisi, Hayatına verilen ilim ve kudret ve irade gibi sıfat mühendelerinden cüz'i numuneleri miktas ederek halikin sıfat-ı mutlakasını ve şuur-u mukaddesesini vehmetmektir. Mesela nasıl ben cüz'i ilim ve irade ve iktidarımla bu evi böyle muntazam yaptımsa bu kasr alemin bahanesi de, kasr alemin büyüklüğü müstekinde kadir ve alim ve hakimdir. Sekizincisi şu mevcudatın her birinin kendine mahsus bir söylediği tevhid ve huubiyet saniye dair kelimatını fehletmektir. Dokuzuncusu. Aciz ve hak derecelerinin emsaliyle kudret-i saniyin ve gınay ilahiyenin derecat tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın derecelerin nispetinde ve ihtiyacatın elva-ı miktarınca lezzet-i taamın elva-ı anlaşılıyor, öyle de Gayri mütenahi aciz ve fakrınla, saniğin gayrimütenahi kudret ve gınasının derecatını fahmetmektir. Hem senin gaye hayatın bunlar olduğu gibi, mahiyet hayatında şunlardır. 1- Asar-ı Esma ilahyenin Garaibinin Fihristesi. 2- Şu'un ve sıfat-ı ilahiyenin fehmine bir mityaz. 3- Afaki alemlere bir Nizan 4- Alem-i Kebirin bir emmuzacı. 5- Kainatın bir haritası. 6 Şu kitabı Kebir'in bir fezlikesi, 7 Defa'in ve Künuz-u açacak anahtarların mahsenidir. İşte mahiyet hayatın budur. Hayatın sureti ise şudur. Hayatın bir kelime-i mektube ve hem mesmuadır. esma i Husna'ya delalet eder. Hakikati hayatında budur. Tecelli ehadiyete aynalık etmektir. Hayatın saadet ve kemali ise Hayatın aynasına temsil edene karşı şuurlu muhabbet ve şerfle ibadet etmektir. Ey Said-i Bicare! Hayat böyle gayata müteveccih olduğu halde ne akıl ve ne insafla hayatını hiç ender, hiç hükmünde olan huzur zahdın efsaniyeye sarf ediyorsun. Said hayat hatta nebakat dahi bahsettiğimiz gayelerin bazısında sana şeriftirler. Evet, nar elma ve dut gibi musallâ meyveler birer kerime-i kudrettirler. Esma-i ilan edip okutturuyorlar. Onların hayatlarının gayeleri bu gibi emirlerdir. Yoksa bu meyvelerin suretlerinin gayeleri olan yenilmek gaye hayatları değildir. Ancak gaye-i olabilir. Yani ölümlerinin bir gayesidir. Fakat sair zevül hayat bütün gayelerde sana müsavi olamaz. Çünkü cami aynasındedir. Sen dahi. Senden çok aşağı olanlardan daha aşağı olma. Müminin kıymetini ilan eden şu hadis kusur sana kâfidir. La <tuh> yasauni ardı, vela samâi. Velayet yasauni kalbül mümin. Ben güçlere ve yere sığmam fakat mümin kulunun kalbine sığarım. Ve hem yine bu beyte nazar et. Mennekül cem dersem ağa vatan zemin, ezacıptüm cem di kalbi müminin. Bu beyit yukarıdaki Hadis-i kutuyunun hafşı ifadesidir. On birinci derz. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve albeyle iza yaşa ve nihari iza tejlla ve neshka. Fa lil yusra. فَسَنْ يَسِّرْهُ لِلْاُسْرًا Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun kaplayan geceye ve parlayan güneşe ve erkeği ve dişiyi yaratana Sizin işiniz türlü türlüdür. Kim bağışta bulunur, günahtan kaçınır ve dinin en güzelini teslik ederse biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız. Kim cimrilik eder, kendisini ahiret nimetlerine muhtaç hissetmez ve dinin en güzelini yalanlarsa biz de ona kötülüğün ve cehennem gibi zorlu bir akıbetin yolunu kolaylaştırırız. Ey Avrupa! Sen sağ elinde sakin ve mudin yani daraleti sek eden bir feseteyi, sol elinde sefi, ramuzur bir medeniyeti tutup, beşerin saadeti bu iki şeydedir deyip dava edersin. Ve beşeri bunlara davet edersin. Senin bu iki elin kırılsın. Senin bu iki hediyen senin başını yesin. ''Ey naşiri, küfür küfran, âya!'' diye caiz olur mu ki, bir adamın akıl ve kalbi ve vicdan ve ruhu müthiş bir derecede musibet içinde olduğu halde, cismen zahiri bir derece ve zinet içinde bulunmasıyla, o adamı mesut denesin ve saadetine hükmedesin. Görüyoruz ki, bir adam, inkısar hayale uğrasa, veya bir emeli vehmiden meyruz olsa, veya bir emri cüz'iden ümidi kesese, Nasıl dünya ona darlaşır? Onun tatlı şeyleri ona nasıl acı gelir? Acaba bütün alanın menşei ve bütün amalin hadimi, hadimun olan senin bu şe'ametin ve bu belaletinle hasta olup yeis ve yetinlikle manevi bir cehenneme düşen bir kalp ve bir ruh sahibi nasıl bir cenneti kazide-i zayide içinde mesul olabilir? Ey beşeri ifsad eden Avrupa! Beşerin başına getirdiğin binler belalardan bir tekni söylüyorum dinle ve onu izah eden bu temsile bak. Ey Feslekeyi Avrupa timizi, seninle ikimiz şimdi tenezzül için bir seyahate çıkıyoruz. İşte önümüzde iki yol var, gel bak. Biz şu dafil medenilerin gittikleri yola gidiyoruz. İşte şurada, burada, her yerde, hatta gözümüzün yetiştiği yerlerde, belki bütün seyahatımız müddetince böyle göreceğiz ki, her adım başında bir aciz adam duruyor. Bir kısım tabi ve galip insanlar o biçareye hücum edip öyle bir surette mağlup ve hayvanatını gasp ediyorlar, ve hanesini tahrip ediyorlar ve bazen onu öyle bıçaklayıp cerh ediyorlar ki haline sana ağlıyor. İşte her nereye baksan bu hal taammun etmiş her yerde. Zalimlerin velvelelerinden ve mazlumların maveylalarından başka bir şey işitilmiyor. Bütün yol boyunca bir matemhani umumi şeklini alan bu hal devam ediyor. Madem ki insanız, insan insaniyeti cihetiyle, başkasının elemiyle müteellim olur. Bu hadsiz âlâm beşere nasıl tahammül ederiz? Vicdan nasıl bu hale dayanabilir? Yalnız şu azabı vicdan yeden bizi kurtaracak iki çaremiz var. Birisi, gayet sarhoş olmalıyız. Diğeri, insaniyetten tecerrüt edip vahşi, hodendiş, bir kalbi taşımalıyız ki selametimiz için bu iki çare bize bütün halkın helaketini unuttursun ve bizi müteessir etmesin. Hem bir parça ahmakta olmalıyız ki bütün halka şamil bir beladan kendimizi hariç zannetmeliyiz. Ey Avrupa! Senin bir gözü kör ve ruhu beşere hediye ettiğin şu cehennemi haleti sen de anladın. Sen şu müthiş derde bir derman aradın. Bu derde şifa ve ilaç olan huda Kur'an'dan gözünü yundum. Muhakkaten elemi hissetmemek için cazibedar lehviyatı, parlak ve okşayıcı hevesatı ilaç olarak buldum. Ve bunlarla beşerin hissini iptal ettim. Senin bulduğun bu derman senin başını yesin ve yiyecek. Ey hayal arkadaşım, elbette anladığım şu yol, hayat yoludur ki ehli gaflet ve dalalet o yolda giderler. Bütün zihayat onların nazarında o bir çare adama benzer. Menkta musibetler o zalimlere benzer. Daha başka noktaları sen tatbik edebilirsin. Ey yolbaşık ve ey temiz avrupa. Gel diğer yoldan. Kur'an'ın talebelerinin arkalarından gidiyoruz. İşte bak her menzilde, her yerde, her adım başında bütün yol boyunca birer asker. Her kulübecik önünde vazife başında nöbet bekliyor. İşte bak. Kamuz zabitleri geliyorlar. Herkese terhis teşekkereleri veriyorlar. İşte her yerde bir sürurdur kopuyor. O memurlar terhis olunan neferlerden silahlarını, varsa atlarını ve mili baslarını alıyorlar. Neferlerden ameliyata muhtaç olanlar varsa ameliyatı cerrahi yapıyorlar. Sonra terhis tezkeresini veriyorlar. Bu neferler kendinden ülke ettikleri eşyalarından ayrılmak için zahiren bir hüzün gösteriyorlar. Fakat batinen mesul oluyorlar. Zira o vazifenin külfet ve mesuliyetinden kurtuluyorlar. Hem ettikleri hizmetlerine mukabil mükafatlarını almak için vatanın aslilerine dönüyorlar. Hem sultanlarına kavuşuyorlar. İşte bak o memurlar. Bazen acemi ve kaba bir nefere rast geliyorlar. Nefere silahını, akını teslim et. Sana izin vereceğiz diyorlar. Nefer onlara diyor. Ey efendiler sizi tanımıyorum. Ben devletin askeriyim. Padişahın hizmetindeyim. ...sonra huzuruna çıkacağım yanına döneceğim. Eğer onun izin ve rızasıyla gelmişseniz baş ve göz üstüne. Yok, cesaretimi tecrübe için emretmiş de... rızası yoksa yanlış geldiniz. Bendeki emanetini muhafaza ve sultanamın haysiyetini himaye yolunda bütün kuvvetimle sizinle müdafaa edeceğim. İşte bu yolda baştan başa hal bu minval üzere gidiyor. Her taraftan surur ve şenlik sadası geliyor. Bir taraftan surur içinde tahşidat askeriye tekbir ve tehlil ile başlamış. Evet, hayvanat cinsindeki bütün tevellüdat tahşidata benzer. Diğer taraftan yine sururla terhisat askeriye bir velveli tekbir ve teşekkür içinde başlamış. Evet, zihayet cinsindeki bütün vesiyat bu terhisata benzer. İşte Kur'an-ı Hakim, beşere böyle bir hediye getirmiştir. Eğer beşer bu hediyeyi kabul edip güzelce istiman etse, Hayatı ı dünyevide, cennet maneviyi andıran bu ikinci yoldan gidecektir. Ne geçmişten hüzün eder ve ne de gelecekten halk ve terba eder. Ey Avrupa! Evvelki cehennemin yol, senin açtığın yol olduğu, senin desafirinle sabittir. Çünkü senin nazarında hayatın düsturu, her zihayat kendi nefsine maliktir. Ve kendi zatı için çalışır, lezzeti için sayeder. eder. Bir hakkı hayatı vardır. Hayatının gayesi, kendisine aittir dersin. Ve netice-i himmeti, ve temin-i hayata Ve kuvvetine güvenmelidir. Zira medarı hayat olan düsturu cidaldir. Belki hayat cidaldir diye diyorsun. Daha bunlar gibi çok esasat batıla ile beşeri evvelti yola sevk ettin. Acaba? Medarı hayat olan düsturu taavun, ezharun mineşşens, güneşten daha zahir olduğu halde ...nasıl kör olduğun görmüyorsun. Evet, sen tut... ...ka hayvanatın imdadına... ...ve hayvanatın, insanların imdadına... ...ve mevad-ı gıdaiyenin... ...semeratın imdadına... ...hatta taamuz zerratı, hüceyrat bedenin... ...tegaddisi için... ...kemali intizamla koşmaları... ...bir Rabbi Kerim'in emriyle... ...bir vazife-i muavenet... ...ve teavun ve o olduğunu... ...ve kavanin zayıfa musahheriyeti olduğunu olmayan görür. Ama düsturu ciddani ise bir kısım hayvanat zalimlerinin su istimallerinden neschep eden bir düsturu yüz i dani Mesela akürullahim canavarların vazifeleri suhiye neferleri gibi hayvanatın cenazelerini toplamak, ber ve bahri'nin yüzünü temizlemektir. Onların sağ olan hayvanları yemeleri su istimaldir. Dahi meşrudur Cezasını çekeceklerdir. Bu düsturun çürüklüğünü gördün. Şimdi her zihayet nefsine maliktir diye olan düsturun mahiyetini gör. Zihayat içinde en eş ve ihtiyarcı en geniş olan insandır. Halbuki insanın etali ihtiyariyesi içinde en fatiheti ve en zahiri söz söylemesi ve yemek ve içmesi ve düşünmesidir. Halbuki insanın bunlarda deste ihtiyarının müdahalesi ne kadar az olduğu azıcık düşünmekle anlaşılır. Halbuki mahlukatın en eşrafı olan insanın eli, tasavvufu hakikiden bu derece bağlı olsa, başka hayvanat ve cemaat sırf birer memluktan ve halibin hesabıyla dönen ve çalışan birer mahluku mutakkardan başka bir şey değillerdir. Sair esasatın bu iki esasın gibi esassızdırlar. Seni bu kataya düşüren, seni yekçeş mi Çünkü sen Rabbini unuttun. Hikmeti sanat-ı Rabbaniye'ye kör tabiat namını taktın. Asar rahmeti, o mevhum tabiata istinad ederek esbabı ısrar ettin. Küfrana başladın. Allah'ın malını bazı şeytan tavuklara taksim ettin. Küfre girdin. İşte bu dalaletindendir ki senin nazarında her bir insan, belki her bir hayvan, nihayetsiz hacatının taksili için hesapsız düşmanlarına karşı tek başıyla mücadele ve musarağa etmeye mustardır. Fakat neyle? Hangi silahla? Evet, zerre gibi bir iktidar, saç gibi bir ihtiyar, zevale maruz lem'a gibi bir şuur, intifaya maruz şule gibi bir hayat, kısalıkta dakika gibi bir ömürle musara etmek lazım gelir. Halbuki bütün elinde olanı sarf etsen, metalibinden birisini de tahsile kâfi değil. Bir musibeti düşsen, kör, sağır esbaktan istindar edersin. İşte karanlıklı dehanı. Beşerin ebyan semavi nuruyla gündüz rengini almış ömrünü geceye tedbir etti. Yalnız o muzmin geceyi, yalancı ve müstehzi bazı ışıklarla tembir etmişsin. İşte her bir zihaya, evvelki yolda gördüğümüz biçare adama benzer ki, sahipsiz ve aciz oldukları halde, hatsiz, merhametsiz zalimlerin hücumuna maruzdur. Bütün dünya bir mâtemhane-i umumi, yani zikirhane olan dünyayı, bir matemhane şeklinde gösterdin. Tesbihat olan aslatı, elin kiral ve zeval bağveynaları tarzında işittiriyorsun. Şimdi senin felsefen filmizleriyle kuran Hakim'in filmizlerinin muvazenelerine bak. Senin halis filmizin bir tiravundur. Fakat menfaati için en hasis bir şeye de ibadet eder bir firavun-u Her nati şeyi kendine rahlanır. Kur'an'ın halis filmizi ise attır. Fakat azam ve mahlukatata da ibadet etmez. Ve azam menfaat olan cenneti gayeni ibadet kabul etmez bir abd Azizdir. Hem senin kelimesi mükemmeliyet ve muannitdir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden ve bir menfaat-ı hasise için şeytan gibi şahısların ayağını öpmekle zillet gösteren bir misliğimiz değildir. Kur'an kelimesi ise mütevazi, heyyin yani asan ve leyin yani yumuşaktır. Fakat fatıranın gayrına, daire izni taricinde tezellüle etmez. Hem senin kimisin? cebbar da mağrurdur. Fakat kalbinde nokta istinad bulmadığı için, zatında gayet acizle, aciz bir cebbarı topluluştur. Kur'an kimisi ise fakir ve zayıftır. Hak ve zatını bilir. Fakat onun malik Kerim'i ona iddihar ettiği servet ve müstaniyidir. Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinat ettiği için tabidir. Hem senin kilimizin menfaat ve çok endişliktir ki, o kilimizin gaye-i himmeti nefis ve batının, hevesatın, hafnindir. Ve menfaat şahsiyesini bazen kavminin menfaati içinde, kavminin menfaat namıyla ve menfaat hepsini nefsini menfaat millet namıyla arar. Ya rikkat-ı eleminden kurtulmak ister, ...veya hırsını, veya gururunu, veya hukbu cahını o milliyetperverlik cihetinde teslim eder. En hasıl. Nefsinden başka hakiki hiçbir şeye muhabbet etmez. Her şeyi kendi nefsine kadar eder. Kur'an'ın filmizi ise yalnız bir veçin ve rıza ilahi için ve fazilet için... ...o derece nefsinin menfaatından tecevvü eder ki... ...cennet-i dahi hakiki maksat ve gaye ibadet yapmaz nerede kaldı ki bu dünyayı zailenin fani olan menafiyi onu hakiki mahzat ve gayesinden çevirsin. İşte o iki halis dilimizin himmetlerinin birbirine ne derece mütefavit ve mügahir olduğu bununla anlaşılır. Evet Kur'an'ın dilimizi en büyük şeyleri arş ve şems gibi mevcutları birer memur birer mahluk, musakhar birer aciz sanır Ruhunda bütün ehli semavat ve ar salihlerine karşı öyle bir alakayı, şedideyi, bu kuvvetkaranı hisseder ki, ehli beytine dua ettiği gibi an, samimun kalp onlara dua eder. Saadetleriyle mesut olduğunu gösterir. Bu iki kirmizin yürüvetlerinin dereceyi farkına bak ki, senin kirmizin nefsi için kardeşinden kaçar. Kur'an'ın kirmizi ise bütün ibadı, belki bütün mahlukatı kendine kardeş görür. Kur'an-ı Kerim'in tülmizlerine verdiği ulviyet ve kıymet bununla anlaşılır ki bir küçük insan, küçük bir mikroba mağlup ve edna bir kert ile yere düşüyor ve o kadar zayıf olduğu halde Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve irşadıyla o derece yükseklenir ve o derece letaifi indisat eder ki dünya mevcudatını ve zerzat-ı kainatı tesbih tanesi edip mabudunu o adetle zikreder. Hatta bir kısımları bunları da az görüp Mabuduzü celalinin ziyâfatını göstermek için gayri mütenahî adetle, gayri mütenahî tesbihle mabuduzü cemâlini zikrediyorlar. Dünya zerrâtının birlerine kâfi bir tesbih olmadığını ve nakıs olduğunu gören ve cenneti zikirlerine gaye tanımayan, ulûb-i himmet sahibi o kimseler, kendi nefislerini en edeb bir mahluk ilâhi'den eșgal görmediklerini gösteren bir hâlle nihayet derece tevazu ve mahviyet gösteriyorlar. O şeceri Tuğba-yı hat ve hesaba gelmez münevver mengelerinden, kutbu geylani. Rıfai, şazeli gibi zakirleri dinle, nasıl tesbih tanelerine bedel, zevrat-ı kainatın silsilelerini ellerinde tutmuşlar. Öylece mağdudunun zikrini çekiyorlar. Ey Avrupa'nın ruhu u hadisi, felaketi manevi beşeriyenin sebebi olan desatirinden bazılarını sadıkan zikrettik. Şimdi, Beşerin saadet-i menşe olan desatir-i kudaniyenin yalnız bir ikisini işaret edeceğiz. Evet, Kuday ı Kur'an'ı böyle insana hitaben der ey insan. Senin elinde olan hayatın ve vücudun ve nefsin ve malın emanettir. Onlar her şeye kadir ve her şeye alim bir Malik-i Kerim'in mülküdür. O Malik-i Kerim ve Rahim Kemal-i Kerem'inden sende emanet olan kendi mülkünü senden satın almak istiyor. Ta senin için muhafaza etsin. Senin elinde beyhude zayi olmasın. Sonunda sana büyük fayda versin. Sen bir memursun. Asker gibi umazdafsın. Öyleyse onun ile çalış. Onun hesabıyla sahip, Muhtaç olduğun bütün şeyleri sana bahşeden ve veren, muktedir olmadığın şeylerden seni husus eden otur. Senin gaye hayatın, hayatına, mabudun tecelliyatına ve esma ve şuunatına mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakitte ki, İnnâ ben O'nun hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer Rabbimin izin ve rızasıyla gelmişsen, merhaba, safa geldin. وَاِنَّا اِلَيْهَا جُعُونَ Biz O'na gideriz. Ve O'nun rüquiyetine müştah Günün birinde elbette bizi hayatın vazife ve tekalifinden azat edecektir. Ne var? O azatlık vücut olsun. Hem o musibet senin elinde olsun. Yok, eğer Rabbimin irade ve emriyle beni tecrübe ve imtihan için gelmişsen, fakat Rabbimin beni azat etmeye izin ve rızası yoksa, kuvvetim yettikçe ben emaneti emin olmayana teslim etmeyeceğim. Haydi git ey zalim musimler. Ey hayali arkadaşım! Hakikat-ı iki tarafta bu minval üzeredir. Lakin hidayet ve delanette derecat insan mütefavittir. Merahat-ı bir gaflette insanlar muhteliftir. Şu zamanın gafleti o derece kalınlaşmış, ve öyle uyutucu bir tarzda iptali hissetmiş ki, medeniler evvelki yolun Emin elemini hissetmiyorlar. Lakin hassasiyet ilmiyenin tezayüdü ile ve mev'aluk inkılabatın ile şu perdeyi i parçalanacaktır. Binlerle değil o Müslüman evlatlarına ki, ecnebilerin tavuklarına ve felsefelerine aldanıp Kur'an-ı Kerim'in dersini unutur. Ey gençler ve ey İslam evlatları! Avrupa'nın size karşı olan merhametsiz zulüm ve adaletine ve batıl efkarına ne akılla muhabbet edip onları taklit ediyorsunuz. Ve onlara ittibaen sefahetlerine iştirak ve saflarına iltihakla mukabele ediyorsunuz. Onları taklit ve onları ittiba ile beraber dava hamiyet yalandır. Milleti istihbar ve milliyetle istihzadır. Cenab-ı Hak bizi de, sizi de tarih-i ayırmayıp hidayetle kılsın. Amin. 12. ders. Bismillahirrahmanirrahim. Kem min fiyetim kalile galebet fiyeten tetiretem biiznillah. Nice az topluluklar, nice kalabalık topluluklara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. Ey birader! Küffar ve ahl-ı dalaletin adediyle beraber bazı hakaik-i imaniyenin inkarlarında iktidatları seni sarsmasın. Çünkü kıymet kesrette değildir. Zira insan, insan olmadığı vakit şeytan bir hayvan olur. ecnediler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki ettikçe hayvaniyet şiddetlenir. Daha ziyade hayvan olur. Hayvanatın kemiyetçe kesmeti ve insanın hayvanata nispeten tillete malum. Halbuki hayvanat insan için halk olunmuştur. Küffarın tarifi ise, küffar, hayvanat ilahiden bir nevi hadis birler ki, imaneti dünyaya ve hem müminlere, derecatı, nian ilahiyi anlamaya bir vahid-i fiyasi olmak için halk edilmişler ve imhal edilmişlerdir. Şu küffar denilen bu nevi hayvanatın hakkı inkar edip nefiyetmekte ittifakları kuvvetsizdir. Evet küfür, kendim ispat suretinde de olsa nefidir, inkardır, cehildir, ademdir. Binler ehl ve inkarın iki el ispatı karşı sözleri batıldır, sukut eder. Mesela, bütün bir şehrin ahalisi Ramazan ayına bakıyorlar. Binler insan yok diye neti ve inkar etseler, iki adam da ispat edip şehadet etse, bütün inkar edenlerin sözleri hiç etmez. Acaba, kârı akıl mıdır ki sen desen, bu kadar binler insanların tevâküllerini kabul ederim, o iki adamın şehadetlerini reddederim. Aynen, bunun gibi. Biri çıksa dese, koca Avrupa'nın bu kadar mükeması, şu hakikat-ı imaniyeyi inkar ediyorlar. Bizim iki hocamızın sözü nasıl tercih ediliyor? Ey biçaren adam! Mesele hiç öyle değil. Bu söze hiç hakkın yok. Belki bu mesele hiç ehil olmadıkları meselelerde na ehil birkaç kuzulinin hadsiz ehl-i karşı söz söylemesidir. Bir iki hoca dediği, Milyarlarca beşerin güneşleri hükmünde olan Şeyh Geylani, i̇mam Gazali, Muhiddin Arabi, Şah-ı İmam-ı Rabbani gibi Ehl-i icmalarıdır diye o hakikatı görmüşler, gösteriyorlar. Koca Avruku Hükeması dediğin, madde teres, akılları gözlerine sukut etmiş, maneviyattan uzaklaşmış, şems hakikattan ve hilal-i hak'tan amileşmiş, hakkı görmedikleri için hakkı nefyeden, haddinden tecavüz etmiş sanatkarlardır. فَاتْ يُنْكُرُ الْاَيْنُ دَوْ اَشْ شَمْسِينِ رَمَتْ وَيُنْكُرُ الْكَمُوْ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ yani bazı gözü hasta olan kimse, güneşin ziyasını ve vücudu hasta olan kimse de suyun tadını inkar ediyorlar. On mu Bismillahirrahmanirrahim. lazım? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَلْ حِمَّةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا Kime hikmet verilmişse işte ona çok çok hayır verilmiştir. Ey sarab gururu, şarab-ı kahur zanneden, sa'id-i Hikmet hayır kesir olduğunu işittim, fakat yanlış yola gitmiştin. Şu kudabı kainatın hikmetini maanisinde aramadın, gittin lükürşünde takarlayıp gittin. Hikmeti kutsiye Kur'aniye ile, hikmeti tefsirli insanın haklarını görmek istersen şu temsile güzel bak. Bir zaman dindar, sen akker bir hakim. Kur'anı acık bir tarzda yazmış. Bazı hurufatını elmas zümrütle, bir kısmını altın ve gümüşle bir kısmını daha kıymetli cebehellerle yazıp, öyle müzeyyen ve münakkaş etmişti ki, o Kur'an'ı kıraatını bilen ve bilmeyen herkesle temaşa edip istihsan ederdi. Fakat o Kur'an'ın manasındaki ziynet de güzellik. Zahiri zinetinden milyon mertebe daha Ali daha gali, belki ismet kabul etmez derecededir. O hakim, şu ve mürassal kuran Hakimi, bir ecnebi filozofa, ...ve bir Müslüman alime gösterdi ve emretti ki... ...her biriniz buna dair birer eser yazınız. Her biri o Kur'ana dair birer kitap teybit etti. Fakat filozofun kitabı yalnız hurufun bakışlarından ...ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden... ...ve cevherlerin hansiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Zira o ecnebi adam Arapça okumasını hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'anın kitap olduğunu bilmiyor... Ve ona müneffaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin o ecnebi kilozof her ne kadar Arapça bilmiyor fakat iyi bir mühendistir, güzel bir musabbirdir, mahir bir kimyagerdir, sargaf bir cevhercidir. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit o kitabını ı mümindir, an -ı Hakim'dir, anladı. Tezzinat-ı emniyet ehliyet vermedi. Bu ruhunun nakışlarıyla iştigal etmedi. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, Ötekinin meselelerinden milyon mertebe daha âli ve daha Galip daha lâfif, daha şerif, daha nâfi, daha câli. Çünkü o Müslüman âlim, o Kur'an'ın perde-i mi kurşu altında olan hakaik husiyesinden ve envar ve esrarından bahsederek bir güzel tefsir yazdı. Sonra ikisi de eserlerini hakime takdim ettiler. Hakim evvel filozofun ısırına baktı. Gördü ki o kokbesent, tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hikmetini ...ve manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmesizlik, belki edepsizlik etmiş. Manasız, nukuş zannederek, kıymetsizlikle tahkir etmiş. Hakim dahi eserini başına vurdu, o filozofu huzurundan çıkardı. Sonra öteki alemin eserine baktı gördü ki... ...gayet güzel, nafi bir teksildir. Ve hakimâne ve mürşidâne bir teyliftir, aferin dedi. İşte âlim ve hakim buna derler. Öteki haddinden tecavüz etmiş bir sabahkârdır. Eğer temsili Fahmeddin Sabah hakikati görür. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu Musa'nı'na kâinatdır. O hakim ise, Hakim-i O iki adam ise birisi yani Eşnevi'si, bir müfesifedir ve hükamâsıdır. Diğeri Kur'an metinimizleridir. kuran Hakim, şu Kur'an-ı azim-i bir müfessiridir. Bir tercümanıdır. Evet Kur'an-ı Hakim'dir ki şu sahayif-i kâinat kalem kudretle yazılan ayet ı tekriniyeyi ders verir, mevcudata manayı ı harfiyle bakar, ne güzel yapılmış, ne güzel belalet ediyor der, kainatın hakifi güzelliğini gösterir. İlm-i hikmet dedikleri felsefe ise, sahayif-i kainatın hurufunun tezilat ve münasebatına dalmış, sersemleşmiş, hurufata manayı ı harfiyle bakmak lazım gelirken, manayı ı ismiyle bakmış, ne güzel yapılmış diyecek yerde, ne güzeldir deyip çirkinleştirilmiş. Kainatı tahkir edip kendisine müşteki etmiştir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهُ فَهُوَ حَسْبُ Allah tevekkül edene Allah kafirdir. Ey misail, saadet istersen tevekkül et. Fakat tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki müsebbebâtı ve netaicini Halik'ten istemektir. Esbabı teşebbüs bir nevi duayı fiilidir. Vesaik ise perdeyi i test-i Evet tevekkül etsen, dünyada istirahatın, ahirette istifaden taklidir. Mütevekkil ise, sözü anlamayan gayri mütevekkilin hisalleri şu hikayeye benzerdi. İki adam, bellerine ve başlarına ağır yükler yükletip, bir sakiniye bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bıraktı, üstünde oturdu, nezaret etti. Diğeri hem ahmal hem mağrur yükünü yere bırakmadı. Ona denildi, şu ağır yükümü gemiye bırak, rahat et. O dedi, yok, ben kuvvetliyim. Yükümü hem belimde hem başımda muhafaza ederim. Ona denildi, bizi de seni kaldıran şu gemi daha kuvvetlidir. Daha güzel muhafaza eder. Hem gittikçe kuvvetten düşen belin ve akılsız başın. Şu gittikçe ağırlaşan yüklere takat edemeyecek. Hem dahi, gemi kaplarını seni böyle görse ya divan edil seni tard eder, ya haindir der. Gemimizi itham ediyor ve bizimle istisa ediyor, hapsedinizler seni hapsedebilir. Hem herkese de maskara olursun. Çünkü zafiyetini gösteren tekebbürünle, aczini gösteren gururunla, rüyayı gösteren tasanlığınla, kendine murhite yaparsın. Herkes sana gülecek. O biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. O oh, Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten ve maskaralıktan tırpurdum dedi. 14. kez. Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani Kulli Şeyi ve Huwa La Kulli Şeyi Nekil. Lahu Nacalihiu Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Fı Subhan Allāhi Yedī Melekūtu Kulli Şey. Şanı büyücedir onun. Ki. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. وَاِنْ نِشْنِ اِلَّا اِنْ دَنَا هَزَائِنُهُ وَمَانِ نَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktar ile indiririz. مَا مِنْ دَابْبَتٍ اِلَّا هُوَ اَخِزٌ بِنَا سِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاتٍ مُسْتَقِينَ Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabb Tevhid-i Hakikî'nin halis güneşinden 14 lemadır. Yani 14 dört lambadır. Birinci lemadır. Ey gafil, esbakterest insan, esbap bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet ön ister. Fakat iş gören kudret samadaniydir. Çünkü tevhid ve celanil ister. Sultan ezelinin memurları, santanat rububiyetinin icraatçıları değildirler. Belki delillerleri ve nazırlarıdırlar. Çünkü memurlar ve vesaitler izzet kudretini ve haşmet-i izhar içindirler. Yoksa sultan insani gibi aciz ve ihtiyacı için memurlarını saltanatına şerit etmiş değildir. Esbab haksız şekvala, adil ve mutlaka tevcih edilmemek için vaz edilmiştir. Evet, izzet ve azamet ister ki esbap, perdedarı kudret olsun aklın nazarında. Heyhit ve celal ister ki esbab-ı damenteş ellerini çeksin teesir-i İkinci laman. Evet, Saniyü Celal'in her masbur üstünde bir Halık'ı, külüşe'ye has bir sikkesi. Her mahluku üstünde bir sani, külüşe'ye mahsus bir hatimi. Ve kalem-i kudretinin menşuru üstünde taklit kabul etmez mükemmel bir tuvray-i garrası vardır. Mesela hesapsız sikkelerinden hayat üstünde koyduğu sikkeye bak ki bir şeyden her şeyi yapar, hem her şeyden bir şey yapar. Evet, bir içilen sudan, hesapsız ağza ve cihaza da hayvaniyeyi yapar. Hem ekil denilen bütün muhtelif et eğimeden, hayvani olsun ve olsun, bir cismi i ve belki bir cild mahsus, belki bir cihazı basit yapar. Evet, sen de aklın varsa anlarsın ki, bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyden bir şey yapmak, her şeyin saniyine has ve Halık'ı tüm bir şeye mahsus bir sikkedir. Üçüncüne bak. Hem mesela, zihayat üstünde koyduğu hateme bak. O zihayat, adeta kainatın bir misali i ve şeceri alemin bir semeresi ve şu alemin bir çekirdeği gibi. Enval alemin ekseli numunelerin cani. Güya o zihayat, gayet hassas mizanlarla, mecmul kainattan süzülmüş bir katledir. Demek şu zihayatı hak etmek için, bütün kainatı kabze tasarrufunda tutmak lazım gelir. İşte aklın varsa anlarsın ki, bir şeyi mesela bal arısını, ekser eşyaya bir nevi fihriste yapmak. Bir şeyde mesela insanda, şu kitab-ı hemen bütün mesailini yazmak. Bir şeyde, mesela küçücük incir çekirdeğinde, koca incir ağacının programını ve kalbi deşerde şu âlem-i bir nevi programını ve kuvve-i hafızada hadisat-ı mufassal fihristesini derci etmek. Elbette haleti kül şeye has ve bu kainatın Rabbine mahsus bir kıvamdır. Düşün üstünde koyduğu topraksına bak. Mesela güneş her bir şeffaf üstünde seyyarattan tut ta kafara ta ta zevkte züccaciye ve tereşühatına kadar her biri üstünde cilve-i misaliyesini gösteren topraksı olduğu gibi. Şemsi sermeden ve tecelli ahadiyetiniz ihyaiyetinde. Her bir zihayat üstünde öyle bir turrası vardır ki, haraza, bütün esnaf toplansa yine o turyanın takdirini yapamaz. Nasıl ki katrelerde görünen güneşin kimsalleri, güneşin tecellisine verilmediği vakit, her bir katrede ve ziyaya maruz her bir can parçasında ve her bir zerre-i tabii ve hakiki bir güneşin vücudunu bil asale kabul etmek lazım gelir. Bu halise ise nihayetsiz derecesidir. Öyle de. Şems-i şu şuaları olan ve esmasının nokta-i nihayatiyyesi hükmünde olan her bir zihayat üstündeki tecelli ahadiyeti, ahad ve samet olan zat-ı akdese diye vakit, her bir zihayatta, hatta sinekte ve çiçekte, nihayetsiz bir kudret-i bir ilm muhit, bir irade-i mutlaka, hem vaci bir vücuda mahsus saiz hakları o zihayatın içinde kabul etmek ve adeta o zihayatın her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi daraletin en ebbehçesini kabul etmek lazımdır. Zira zerrelere, hususan tohum zerrelere olsa öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerreler, cüz olduğu zihayata, belki o zihayatın mev'ine, belki muhtaç olduğu bütün mevcudata karşı öyle bir mevki alıyorlar ki, eğer o zerrelerinin isleti kadir-i mutlaktan kesilse, o vakit o zerrelerin her birine, her şeyi görün bir göz, her şeyi bir şuur vermek lazım gelir. El hasıl. Nasıl ki katrelerde olan güneşçikler güneşin cilvesine verilmezse, nihayetsiz güneşleri kabul etmek lazım geliyor. Öyle de her şeyi kadir-i mutlaka vermezsek, gayri mütenahi ilaheleri kabul etmek lazım gelir. Beşinci neb'a. Evet nasıl ki bir kitap olsa, hususan o kitap yazma olsa, o kitabı yazmak için bir kalem kafidir. Eğer kitap basma veya matbu olsa, hurufatı adedince kalemler yani demir harfler lazım ki tat edilebilsin. Şayet o kitabın bazı harflerinde ince hatla, kitabın ekseri yazılmışsa, bütün o demir harflerin küçücükleri, o tek harfe lazım, ta o kitap tat edilebilsin. Aynen öyle de kitab-ı kainatı, kalemi kudretin zat-ı mektubu desen vücut derecesinde suhulet ve makuliyet yoluna gidersin. Eğer tabiata isnat etsen imtina ve muhal derecesinde bir suhulet ve hiçbir vehmin kabul etmeyeceği bir huratak yoluna gidersin. Çünkü tabiat için her bir cüzdik nokta ve suda ve havada milyarlarla madeni matbaalar, fabrikalar bulunması lazım ki hesapsız ezhar, ve esmarın teşekkülatına nashar ola desin. Zira her bir toprak ekser nebatata meyşe olabilir. Hususan meyveli olsalar, çiçekli olsalar, teşekküratları o kadar muntazam o kadar mevzun, o kadar müntaz, o kadar ayrıdır ki, her birisi için yalnız ona maksus birer, ayrı fabrika veya ayrı birer matbaa lazımdır. Demek tabiatın her bir şeyde, her bir şeyin makinalarını bulundurmaya mecburdur. İşte şu hurafeden hurafeciler dahi utanıyorlar Altın içine var. En hasil. Nasıl bir kitabın her bir harfi kendi nefsini ve kendi vücudunu bir hak kadar gösterir. Ve bir vecihle kendi nefsine ve vücuduna delalet eder. Lakin katibini on kelimeyle tarif eder. Ve birkaç vecihle gösterir. Öyle de. Şu kitabı tebire alemin her bir harfi kendi vücuduna ciddi kadar delalet eder ve gösterir. Fakat nakkaş ezelinin esmasını bir kaside kadar tarif eder, gösterir. Demek her kendini, hem bütün kainatı inkar eden bir ahmak, yine sani'in inkarına gitmemelidir. Yedinciler Nasıl ki her bir mahluku ciddi üstünde, ehadiyetin sikresi olduğu gibi, her bir nevi üstünde, her bir kül üstünde, ta mecmu alem üstünde, sikke ahadiye, Ahadiyyet ve Hatem i Vahidiyye ve turray -i Vahdet gayet parlak bir surette vaaz edilmiştir. İşte bak, sat Arzun sayfasında, bahar mevsiminde, nakkaş eseri, Eseli, en akal 300 bin nebatat ve hayvanlık elma'ını haşir ve neşreder. Nihayetsiz iftilat ve karışıklık içinde, nihayet derecede imtiyaz ve intizamla bunları iade edip diyor. Çendan bir kısmını aynen iade etmiyor. Fakat ayniyet derecesinde bir müşabehet ve bir misliyetle iade ediyor. Demek haş-ı bahar olduğu gibi haş kıyamete dahi tamamen misal olabilir. Demek baharda ihya arz içinde 300 bin numunelerini Kemali imtizamla intizamla icat edip Saifi arzda karışık bir halde 300 bin muhtelif embaı hiç hatasız, ve hiç sehimsiz ve hiç karıştırmadan gayet mevzum ve muntazam ve manzum olarak yazmak. Nihayetsiz kudret ve ilim ve irade malik bir Zat-ı Zülcelal'in sikke mahsusası olduğunu, her zi-şuur'un berk etmesi lazım gelir. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor ki, Tavzul ilâ âtâri rahmetillâhi keyfi yuhîl arda ba'den mevkihâ. İnne zâlike lemahîl mevkâh ve huv alâ Şimdi bak Allah'ın resmik mesajları. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diri diyor? Bunu yapan elbette ölüleri de yeryüzünde diri diyecek O her şeyi hakikyle kaderdir. Evet bir yani arz içinde 300 bin haşin numunelerini bir kaç gün zarfında yapan kubbe tifat raya insanın haşi elbette gayet hafif gelir. Çukur dağını bir işaretle kaldıran bir zat'a. Bu kaleyi nasıl kaldıracak demek 8 Sekizinci lema. Evet yeryüzündeki gayet basirane ve hakimane şu tasarrufu azim içinde gayet aşikare bir hateme vahidiyet görünüyor ki rüsat-ı mutlaka içindeki, sürat-ı mutlaka içindeki, sehavet mutlaka içindeki intizam-ı mutlak ve hüsnü sanat ve mükemmeliyeti hırkat her bir hat için öyle bir hatemdir ki bu hatem ancak gayr-ı mütenahi bir ilim ve bir kudret sahibine mahsusdur. Evet, görüyoruz ki, bütün yeryüzünde bir vüsat mutlaka içinde bir sürat mutlaka. Hem o sürat ve vüsat mutlaka içinde bir suhulet mutlaka. Hem o suhulet ve sürat ve vüsat mutlaka ile beraber bir vücut ve sehavet mutlaka içinde. Nevi’lerde olduğu gibi her bir fakta görülen gayet mükemmel bir intizam-ı mutlak ve gayet imtizah bir üstü sanat ve gayet mükemmeliyeti ilkar. Hem bir anda ve her yerde ve bir tarzda her fakta müşahede edilen bir sanat harika elbette ve elbette. Öyle bir zatın halatı ki o zat akılsız. Hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazırdır ve hiçbir şey ondan gizlenemediği gibi hiçbir şey ona ağır gelemez. Zerreler ve yıldızlar onun kudretini nispeten müsavidirler. Dokuzun çilema. Evet. Nasıl ki sahife-i arz üstünde ahak ve samedin hakemlerini görebiliyorsun. Bak. kitabı ı kâinat üstünde de büyüklüğün isletinde bir hüzum ile hakeme vahdet okunuyor. Çünkü şu mevcuda bir fabrikanın ve bir kasrın ve bir muntazam şehrin eczaları gibi Birbirine karşı muavenet ellerini uzatmış. Birbirinin suale hacetlerine lebeht derler. En El ele verip bir intizamla çalışırlar. Baş başa verip zevil hayata hizmet ederler. Omuz omuza verip bir gaye müteveccihen bir müdebbire itaat ederler. Evet şem sakalardan, gece ve gündüzden, kış ve yazdan tut. Ta mebatat hayvanların imdadına. Hayvanlar insanların imdadına. Zerrât-ı gıdâiyye, semerâtın umdâdına. Mevâd-ı taamiye, hüceyratı bedenin koşup gelmelerine kadar. Cari olan misdûr-ı taavunla bütün mevcudar. Kerim bir mürebbinin emliyle hareket ettiklerini gösteriyorlar. İşte şu kainat içinde cari olan bu tesâmü, bu taavun, bu tecavû, bu taavun, bu musaffariyet, bu imzam, bir tek müdebbinin terbiyesiyle idare ve bir tek mürebbinin biriyle sevk edildiğine katiyen şehadet eden bu meşhurumuz hikmet-i içindeki inayeti i tamine. ve o inayet içindeki rahmet-i ve o rahmet içindeki rızk-ı ve her müterazika layık bir karda rızık vermek öyle parlak bir hatem-i ki bütün bütün kör olmayan görür. Onun Evet, nasıl ki? Bir tarlada ekilen bir tohum, o tarlanın, tohum sahibinin taht tasarrufunda olduğunu ve o tohum da tarla mutasarrufının taht tasarrufunda olduğunu gösterir. Öyle de. Şu anasır denilen mezra-i vahidiyet ve besatet ile beraber külliyet ve ihataları ve şu mahlukat denilen semerat-ı rahmet ve mucizat-ı kudret ve kelimat-ı hikmetin, mümaselet ve ile beraber çok yerlerde intişamları ve her tarafta bulunup havattun etmeleri, bir sani muciz nümanın taht tasavvufunda olduklarını gösterir. Dünya her bir çiçek, her bir senere, her bir hayvan, o bir birer siktesidir, birer hatimidir, birer toprağısıdır. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Lisanı hallederler ki, biz kimin siktesiyiz? Bu yerler dahi onundur. En edna bir mahluka hububiyet, ...bütün anasırı kabze-i tasarrufunda tutan zaten mahsustur. En basit bir unsuru tedbir ve tedbir etmek... ...bütün hayvanat ve nebatatı ve masluatı ...kabze-i rugubiyetinde terbiye edene has olduğunu kör olmayan görür. Her bir fert misliyet lisanıyla der. Kim bütün mev'ine malik ise bana malik olabilir, yoksa olamaz. Her nevi intişarları lisanıyla der... Kim bütün sak ve arza malik ise, bize malik olabilir, yoksa olamaz. Arz, tesanüb nisanıyla der. Kim bütün kainata malik ise, bana öyle malik olabilir, yoksa olamaz. On birinci lem'a. Cizde, de külde, küllide, bütün alemde, hayatta, zihayatta, ihyada olan sikkelerden, hatemlerden bazılarını işaret etti. Şimdi, Nebilerdeki hasapsız sikkelerden bir sikkeye işaret edeceğiz. Evet. Nasıl meyvedar bir ağacın hesapsız semereleri bir terbiyeyle ve bir kanunu vahvetle bir merkezden idare edildiklerinden o ağacın terbiye ve idaresindeki külfet ve meşakkat ve masraf o kadar suhule peydah eder ki şirket ve kesretle terbiye edilen tek bir meyveye müsabi olurlar. Demek şirketi kesret. Ve taaddüdü merkez her meyle için kemiyetçe yani adetçe bütün ağaç kadar külfet, masraf ve cihazat ister. Fark yalnız keyfiyetçedir. Nasıl ki bir tek nefere lazım olan teçhizat askeri yapmak için orduya lazım bütün fabrikalar kadar fabrikalar lazımdır. Demek iş vahdetten tesbete geçse kemiyet cihetiyle adedince külfet ziyadeleşir. İşte her nevi'de bir müşahade görülen suhuret-i tevkalade, vahdetten ve tevhidden gelen bir yüzür ve suhuretin eseridir. En hasıl. Bir cinsin bütün enva'ını ve bir nevin bütün afradının azay-ı esası muvafakat ve müşabehetleri nasıl ispat eder ki? Tek bir saniyin mahlurlarıdırlar. Çünkü vahdet-i kalem ve iddia ve sikya önde, ister, önde de. Bu meşhut suhulet-i mutlaka ve külfessizlik vücut derecesinde icat eder ki bir Sami vahidin eserleri olsun. Yoksa intina derecesine çıkan bir suubet o cinsi ve o nev'i in idama adama götürecekti. Velhasıl, bütün eşya Cenab-ı Hakk'a isnat edilse bir tek şey kadar suhulet teyda eder. Eğer esbabı isnat edilse her bir şey bütün eşya kadar suhulet teyda eder. Kainatta hevkalâre ucuzluk ve mevzûriyet, sikke vakti güneş gibi gösterir. 12. Lem'a Cemalli olan hayat nasıl bir bürhane ahadiyyettir? Celalli olan memat dahi bir bürhanı vahadiyyettir. Evet, nasıl ki güneşe karşı parlayan büyük bir nehr-i kataratı ve yeryüzünün müteceddit şeffafatı güneşin misali ışığını göstermekle Güneş'e şehadet ediyorlar. Esbab-ı zahirileriyle birlikte, zevale gitmeleriyle, ve gurup, ve uful, ve fena, ve mevkleriyle beraber, arkalarında gelenlerin üstünde yine cilvelerinin devamı, tecelli ziyanın istimrarına katiyen şehadet ederler ki, o misali güneşçikler bir baki, ali, daimi, müstemir-ü tecelli, tek bir güneşin cilveleridir. Zuhurlarıyla güneşin vücudunu, gruplarıyla güneşin beka ve devamını gösteriyorlar. Öyle de şu mevcudat seyyale vücutlarıyla vacib bir vücudun vücubu vücuduna şahadet ettikleri gibi zevalleriyle ezeliyetine, sermediyetine ve ahadiyetine şahit ederler. Zira gece gündüzün, kışla yazın, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve uful ile teceddüp eden masluat-ı ve mevcudat-ı latife hali sermediği, daimü tecelli bir cemal-i vücudunu ve bekansını ve vahdetini gösteriyorlar. Hem ile beraber zeval bulan esbabı süfliyenin içliğini gösteriyorlar. Belki bütün sanatlar, bütün esması kutsiyye ve cemini olan cemini mutlak, Zat-ı Zülcelal'in müteceddit sanatları, mütehazdin nakışları, müteharrik aynaları, müteakip sikkeleri, mütebeddil fatemleri olduklarını gösteriyorlar. 13. a. Evet her şey zerrattan ta seyyarata, ta şumusa kadar az zatisiyle halifin vücudu vücuduna şehadet ettiği gibi. O acz mutlakla beraber nizam-ı de hayret verici ve zaifi deruhte etmeleri. O vacib-ül vücudun vahdetine şehadet eder. Hem bununla beraber kainatın bütün eczaları her bir cüz 55 lisanla zatı ı ahad ve samade şehadet eder. kuran Hakim'den Fehmettin bu elsineleri icmalen katre namında bir Risale-i beyan etmişim. İstersen ona müracaat et. Hem o Halib-i vücut ve vahdeti gibi bütün evsaf-ı kemaliyesine ve cemaliye ve celaliyesine şu mevcudat şehadet ettikleri gibi husursuz, noksaniyesiz, Kemal-i zatisini de ispat ederler. Çünkü eserde kemal fiilin kemaline, fiilin kemali ismin kemaline, ismin kemali sıfatın kemaline, sıfatın kemali şe'nin kemaline, şe'nin kemali zatın kemaline, hadsen, zarureten, bedaheten delalet eder. Mesela, nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel nukuş ve tezinatı, arkalarındaki efalin mükemmeliyetini gösterir. O ef'alin mükemmeliyeti, failin, esmasının mükemmeliyetini gösterir. Esmanın mükemmeliyeti, sıfatın mükemmeliyetini gösterir. Sıfatın mükemmeliyeti, müsemmanın, şuun-u zatıyesinin mükemmeliyetini gösterir. Şuunun mükemmeliyeti, ona karşı zatının mükemmeliyetini gösterir. Aynen öyle de, şu kusursuz, kütursuz, ansar meşgul kemal, bil müşahede kemal kemal-i ef'aline delalet eder. Kemal-i ef'al ise bil bedâhe failin kemal-i esmasına. Kemal-i esma ise biz zorure müsemmanın kemal-i sıfatına. Kemal-i sıfat ise bil yakin mevsufun kemâli sıhûnuna. Kemal-i sıhûn ise bi hakkal yakin zîhûnun kemal-i zâtına delalet eder. Âminnâ ve saddaknâ. 14. lemâ 19. dokuzuncu sözde mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tağurrennekumul hayatü dünya... ...vela yeğurrennekum billahil garur. Sakın dünya hayatı... ...sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da... ...Allah'ın azabını unutturup... ...sadece aklına güvendirerek... ...sizi isyana sürüklemesin. Haşiye... ...bu kısım üçüncü dersten... ...ta 8. dersin nihayetine kadar... ...tafsilen yazıldığı halde, önemi için burada bir hülasası tekrar yazılması nasiptir. Ey birader, düşman hariçte olsa insan silahsız o düşmanla geçinebilir. Fakat düşman kale içine girse ve gizlense, o vakit o düşmana karşı silahlanmak, zıh giymek... ...ve gayet dikkat etmek hem pek ciddi sebat etmek lazımdır. Ta ki hayat-ı tafi darbelerden kurtarabilsin... Ey kardeş, zırh ve silah namaz ve takvadır. Kur'an'ın zincirini muhkem tut, onun sözüne kulak ver, başkaları seni aldatmasın. Şu zamanın gafil sahoşları içinde seni, her ki şaaire ve medeniyet dünyaya davet edenleri de ki, ''Hey saçsan gafiller, benim halim sizi dinlemeye müsait değil. Zira benim arkamda, ta kulağımın dibine kadar yakınlaşan ecel aslanı beni tehdit ediyor.'' ve önümde bir dar ağacı dikilmiş ki, gece gündüzün dönmesinden, zeval ve firak ağacı tesmih edilen bu firak elim, benimle bütün sevdiklerimi asıp mahvetmektedir. Ve sağ tarafında, ciğerlerime kadar işleyen bir acı yarası var. Nihayetsiz zaaf ve azimle, nihayetsiz düşman ve mehalekin hücumuna maruzum. Son tarafında, kalbimin içine kadar girmiş bir fakr yarası var. Nihayetsiz fakr ve iflasa, ve nihayetsiz hacat ve amâle müptelâhim. En zelil hayvandan daha acil, daha zayıf iken, dünya kadar metalibe ve da muhtacım. Bunlarla beraber öyle bir yolcuyum ki, ölümde ebedül âvâda giden uzun bir yol var. Bu uzun yolda birinci menzilim dünya, ikinci menzilim kabirdir. Bu yolda zat ister, ziyâ ister, işte mukaddes Kur'an. Bana bu dehşetleri izale ediyor helakete, âlâma açılan bu beş kapıyı, saadete, rahmete açılacak, beş kapıya bir edecek iki tılsım-ı imaniyi ve iki ilacı İslami'yi ve bir nur-u Kur'an'iyi Kur'an bize vermiştir. O tılsım-ı imaninin biri, o müthiş ecel aslanını musahhar bir ata döndürür ve üzerine bizi bindirir ve bizi zindanı dünyadan kurtarır, huzur-u rahmana götürür, cennet-i koydurur. İkinci olan Tosamı imanı ile o dar ağacını yani zaman ve toprakın ellerini tutup tazelenen güzel manzaralar üstünde yapılmış bir salıncak hükmüne getirir. Yani nehir zaman ve bahri dünyada tazelenen elvahı sanat rabbaniye'yi seyretmek için bir merkebi seyir ve tenezzüh olur. Kur'an-ı Hakim'in bir ilacıyla o aciz yarası tevekkül gülüne ve teslim çiçeğine döner. Bütün ağırlıklarımı beni kaldıran tevekkül sefilesine koyup adzın izajatından beni kurtarıyor. Emli künteykuna malik olan bir sultan ve cihana aciz teskeresiyle istinat eden bir insana ne gibi bir şey can olabilir? Kur'an-ı Kerim'in ikinci ilacı fakir yarasını, vesile-i rızık ve rahmeti binihayeye ve iştihai lezzeti nimeti bir gayeye teddil ve tahsin eder. Evet, nihayetsiz semerat-ı rahmete aç olan ruh ve letaif-i beşer. O nihayetsiz semerat-ı rahmete fakir ve ihtiyacını hissettikçe lezzet saadeti tezayyut eder. Böyle fakire fakir nam ağır gelebilir. Fakat fakrın iftiharındır. Bu sırra işaret eder. Hem Kur'an-ı Kerim'in verdiği zat ve takva ile ve nuru hidayetle zulumat berza ve ehvali haşir asan olur ve o vesika-i kuraniye ile insan bin senelik bir yolu bir günde kat eder ey gafil eğer ölümü öldürebilirsen zevali dahi dünyadan izale edebilirsen ve ac ve farklı beşerden kaldırabilirsen ve katiyyot tarihlik yapmak için zihayatın hususan insanın ebede giden yolunu sebdedecek bir çare bulmuşsan binden isteyina ve dinin şairini terk etmeye insanları davet edebilirsin. Yoksa ey saysem, sus! Kur'an-ı Azim Şan'ın dediğini dinle. Evet, bu beş emir, beş ayet uzmadır. Râd gibi müthih sadalarıyla. فَلَا تَغُلْغَنَّكُمُ dünya, الدُّنْيَا وَلَا يَغُلْغَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ayetini okuyorlar. Ve وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ تَسْبَنِيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki rahmete erişesiniz. Ayetinin hakikatını hükme diyorlar. İşte bu sadalara karşı ve sesey medeniyet olan senin medeniyetçi sözlerin sivrisineğin vızıltısı kadar da olmuyor. Öyleyse ihtiyarıyla Kur'an'ın kusur ve ilaçlarını terk edip seninle dalalet yoluna gidecek. Ancak senin gibi bir sarhoş lazım ki ya hevesi nefsi veya hırsı şöhret veya zındıka felsefe, veya sefahat-i medeniyet, veya derd Ayşe, veya kim ve intikam, veya gurur gibi bir miskiratla o derece sarhoş olmalı ki, her şey kendini muktedir ve malik desin, ve her şey benim desin, ve kendini layamutla hayil etsin. Hem sen, ben de Frenk gibi olacağım diyemezsin, ve Frenk gibi olamazsın. Çünkü bir Frenk, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hazretlerini kabul etmezse de, İsa ve Musa aleyhisselamı ve Yasayil embiyaların birini bir derece her nasılsa kabul eder sen ise nebi ahir zaman alih selat ve hizmetlerinin zincirinden çıktığın ve derslerini terk ettiğin dakikada senin ruhunda nihayetsiz bir tahribat, bir boşluk, bir karanlık peyda olacak ve senin ruhunda hiçbir kemalat ve ahlak aleyye yakalanmayacak. Meğer insaniyetini söndürüp, zamanı hal ile mukayyet sırf bir hayvan olabilirsin. Halbuki insan müstakbelin korkusuna, mazinin hüznüne giriftardır. Bu ikisi insanı tek ciddi düşündürür. İnsanın başını mütemadiyen döver. İnsanı bu halk ve hüzünden kurtaracak ancak bir tek medetkar var. O da Kur'an-ı Azimuşşan'dır ki ilan eder. اَلَا اِنَّ evliya اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Bilin ki, Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar, der ve şaret verir. Maraz-ı vesveseye olanlara derstir. Ey maraz vesvese ile müptela, bilir misin vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Sen onu ehemmiyetler birçe şişer, ehemmiyetler mesleğine Demek büyük mazarına baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmasan hafif olur, hafif kalır. Mahiyetini bilmesen devam eder, bilsen gider. Öyleyse bu marazın davasından beş geçini beyan edeceğim. Belki sana da şifa olur. Zira cehil onu davet eder, ilim onu terk eder. Birinci vecih. Şeytan şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse o şüpheden şekme döner. Hayale karşı şekme benzer bazı hatıraları ve bazı münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah mühde dökür. Ya ise düşüktürür. Ve seni adam zanneder ki kalbi Rabbisine karşı suyu i edepte bulunuyor. Müthiş bir helecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Ey çare, telaş etme. Çünkü o şetim değil belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi, tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira şetim hükümdür, tahayyül hüküm değildir. Hem onunla beraber o sözler senin kalbin sözleri değil. Çünkü kalbin o sözlerden müteessir ve müteessiktir. Belki o sözler kalbe yakın olan lümme şeytaniyden gelen sözlerdir. Bunun zararı yalnız tevehhüm zararla mütezarrır olmaktır. Çünkü tahayyülü hakikat tevehüm eder. Şeytanın işini kalbine mar eder. Zarar diye anlar, zarara düşer. Şeytanın dahi istediği odur. İkinci vecih budur ki, manalar kalpten çıktıkları vakit, çıplak olarak çıkarlar ve çıplak olarak hayale girerler. Suretleri hayalde giyerler. Hayal ise her vakit, bir sebep tahtında bir nevi suretleri dokur. Ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ona bildirir. Ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler müllevvez ve ise nimet yoktur. Fakat temas vardır. Vesveseli adam teması, telebbüsle itibaz eder. Eyvah der, kalbim ne kadar bozulmuş. Bu hisset beni makruk eder. Bu yaranın merhemi ise, en bir çare. bak. Nasıl ki namazın edeb zihanesinin vesilesi olan zahiri tiharete, baklın batınındaki necaset tesir etmez, öyle de, maani mukaddesenin suları mülevveseye mücavereti zarar etmez. Mesela sen ayet ı ilahiyeyi ediyorsun, birden bir maraz veya bir iştah veya bemir gibi müheyyit bir hal şiddetle senin hissine dokunur. Elbette hayalin devay iller ve kazayı hacetle vazımatını görecek, ve onlara münasip süfri suretleri mesle O süfri suretlerin ortalarından geçecek olan mani mukaddeseye ne teledüsü var, ne zararı var, ne hatarı var ve ne de var. Yalnız hata kasrı nazardır, zannı zararıdır. Üçüncü peki. Eşya madenlerindeki bazı münasebatı hafiyye bulunur. Hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebetlikleri bulunur. Ya biz zafurunur veya senin hayalin o itleri yakmış, onları birbiriyle bağlamış olur. Bu sırrın münasebatındandır ki bazen bir mukaddes şeyi görmek, bir müvedde şeyi katına getirir. Hani beyanda beyan olunduğu gibi, harişte uzaklık sebebi olan ziddiyet, hayalde sebebi kuru Yani iki ziddin suretlerinin cemine vasıta, bir münasebeti hayalindedir. Bu münasebetle olan takatdır tedai-i efkar edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kâbe karşısında, huzur-u Rab'da iken, şu tedai-i efkar seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevk eder. Sen intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tedkikle müşgul olup durma. Ha zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Zira sen teessür gösterdikçe ve ehemmiyet verdikçe o tahattür bir merekeye döner bir maraz hayali olur. Korkma, manazı kalbi değildir. Şu nevi tahattür ise galiben ihtiyaçsızdır. Hassas asabilerde daha galiptir. Şu yaranın merhemi ise nasıl ki, şeytan ile melek ilhamın kalp taraflarında mücaviretleri ve tüccar ile ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları zarar vermez. Öyle de, hedai-i efter saikasıyla istemediğin sevimsiz bir hayalatın Nezih efkarlarının içine girmesi zarar vermez. Meğer kasten olan veya zarar zannıyla onunla meşgul olasın. Dördüncü vecih. Amelin en iyi suretini taharrüden meş'et eden bir vesvesedir ki, tatva zannıyla teşebbüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta öyle bir dereceye varır ki, o amelin daha evlasını ararken karama girer. Bazen bir sünnetin araması bir vacibi terk ettirir. Bu gibi vesvese ehli-i yethizâle Çünkü onlar derler ki, eşyanın zatında üslü var, sonradan o hüsnü binaen emredilmiş. Eğer kubhû varsa sonradan o kubhû binaen mehredilmiş. Demek eşyada hüsnü ve kubuh zatîdir. Emir ve nehi ilâhî onu tabidir. Bu mesele göre insana her işlediği amelde bir vesvese gelebilir. Acaba amelin nefs emirdeki güzel suretle yapılmış mıdır diyebilir? Ama mezheb olan ehl sünnet ve cemaat derler ki, Cenab-ı Hak bir şey emreder, sonra hüsn olur. Neh sonra kabih olur. Demek emir ile güzellik, nehir ile çirkinlik tahakkuk eder. Demek hüsn ve mükellefin ıttılığına bakar. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefsül emirde varmış. Lakin sen ona hiç mutlali olmadın. Senin namazın ve abdestin hem sahihdir hem hasendir. Hakikat da senden kabul edilir. Çünkü mazursun. Öyleyse, zahirin şeriata muvafık işlediğin ameline acaba sahih olmuş mu deyip vesvese etme. Fakat kabul olmuş mu de durulanma ücbe girme. Madem ki dinde hareç yoktur, Madem ki dört mesele baktı öyleyse istifharın müncer olan der ki kusur gurura injir eden rüyyeti üstün amele mi Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense kusurunu görse istifhar etse daha evladır. Sen vesveseyi at şeytana de ki şu hal haramdır. Yusr'u dine münafidir. Hakikati hale olmak olmaktır. En akal bu amelin bir mezheb hakkı muvafıktır. Ben layık veciyle, eday-ı ibadette aczimi itiraf ederek istiğfar ile, tasarru ile, merhamet ilahiye vehalet ediyorum. azim husurumun ah olunmasını ve kasır amelinin kabul olunması için bir vesilem olumlu der. 5. vecih. Şüphe suretinde gelen vesvesedir. Bir çare vesveseli, bazı mühayyülü halatı. Teakvili halak ile iltibaz eder. Hayale gelen şüpheyi, akla gelen bir şüphe tevehhüm edip itibadına haler gelmiş zanneder. Bazen tevehhüm ettiği şüpheyi şek zanneder. Bazen tasavvur ettiği şüpheyi bir ki akli zanneder. Bazen bir emri küfriyle tefekkülü hilaf-ı iman zanneder. Eyvah! Kalbim bozulmuş der. Halbuki tahayyül, tevehhül, tasavvur, tefekkür, tasdik atliden i̇zan kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Tahayyül, tevehhül, tasavvur, tefektür, şüphe ve tereddüt değildirler. Lakin tekerrül edip, istikrar teyda etseler, bazen bir nevi şüphe hakiki onlarda tevellüt eder. Şu nevi, vesvesenin en mühimli budur ki, vesveseli adam, imkanı zatı ile imkanı zihni iltibas eder. Yani bir şey zatında mümkünse onu zihnen, immen, mümkün, ...ve meşgul olduğunu tevhüm eder. Halbuki imkan-ı zati... ...yakin-i ve zaruret-i zihniye... değildir. Mesela bu dakikada... ...zatında Karadeniz'in yere batması mümkündür. Muhtemeldir. Halbuki yakinen yerinde olduğunu... ...hükmediyoruz. O ihtimal... ...ve o imkan-ı zati bize bir şey vermez. Mesela... ...güneş mümkündür ki bugün gurub etmesin... ...veya yarın turu etmesin. Halbuki bu imkan ve bu ihtimal... İlmi yakinimize zarar vermez. Demek bazı fakai ki imaniyede, yani hayat-ı dünyeviyenin grubu ve hayat-ı ufraviyenin gibi imtiar zatî cihetinde gelen evham yakin-i imaniye zarar vermez. Bütün bunlarla beraber asıl vesvese teyakküze sebeptir. Tuhalliye daidir, ciddiyete vesiledir. Lakaitlığı atar, tehavunu def eder. O şart diye ki ifrata varmasın, galebe çarmasın.